Selam gençler. Evet bir intro yapayım dedim bugün. Ee, son zamanlarda e, zaten fark etmişsinizdir. Bayağıdır e, siteyle e, podcastlerle ilgilenemiyorduk falan filan. E, yoğunduk biraz yani kısacası. Ama ufak ufak toparlamaya çalışacağım e, bu saatten sonra. E, bu podcast'te Biraz işte havadan sudan, Netflix'ten, ıvırdan zıvırdan bahsediyoruz. Ama asıl konu Luke Cage. Luke Cage dizisinin zannedersem 7. ya da 8. bölümüne kadar izleyip çektiğimiz bir podcast. podcast'i çektikten sonra geri kalan bölümleri izledik. Hani Genel değerlendirmeyi de umarım kısa bir zaman içerisinde yapıp sizlerle paylaşacağız. Zaten bu dönemlerde bir sürü yeni dizi çıktı. İşte eski diziler geri döndü. Ee, özellikle konuşmak istediğimiz e, diziler var işte Westworld'tir işte otur budur umarım yakın bir zamanda Kafka ile ya da Saygın'la oturup oturamasak bile Skype üzerinden kaydedip sizinle paylaşmaya çalışacağız intro çekiyor olmamın sebebi nedir ben de tam olarak bilmiyorum ama birazcık daha özür dilemek anlamında yani durumun farkında olduğumuzun sizlere iletmek anlamında Dinleyin, keyif alırsanız arkadaşlarınıza söyleyin. Podcast'imiz çeşitli yerlerde bulunabiliyor. Tune'in de var, iTunes'da var. Android kullananlar eğer farklı bir podcast uygulaması kullanıyorlarsa RSS feed'ini alıp sistemimizden direkt podcast uygulamanızdan takip edebilirsiniz otomatik olarak. Ben mesela şahsen podcast kullanıyorum. Arasiz feed'i ekliyorsunuz. Her yeni güncelleme olduğu zaman tabii ki uygulamanızın işte güncelleme kontrolleri sırasında yeni bölüm varsa otomatik olarak indiriyor. Eğer ki hala Facebook sayfamıza üye değilseniz üye olun. Twitter'dan bizi takip edin. Haberlerimiz zaten hem Facebook'tan hem Twitter'dan paylaşılıyor. Onun dışında da Facebook'ta ufak bir grubumuz var. Hani yine geek konsepti içerisinde herkesin açıkça... Güçlerini tartıştığı, paylaştı haberleri paylaştı. Ufak bir grubumuz var, Geekstra grubumuz. Oraya da bekleriz sizin. Şimdilik bu kadar. Bölüm sonunda belki ufak bir e, <gülüyor> editör notuyla sizinle birlikte olacağım. E o zaman hadi podcast başlasın. Başladık. Maywe ne kız akıyor? Akar. <gülüyor> akar, akar, akar. Billiurtuz. Billiurtuz. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak işte bak reklam sektörü <gülüyor> beynimizi nelerle dolduruyor. Tabii canım. Öyle. Evet. Evet. Nasılsınız gençler? Nasılsınız gençler? Selam gençler de aslında nasılınıza girdim durayım. Selamuz. <gülüyor> <gülüyor> Selamı <Senim gülüyor> salladım. <gülüyor> Direk nasılsınız dedim. Selam gençler, nasılsınız? İyi, iyilerdir herhalde diye İyidir düşünüyorum. Ya. İyilerdir herhalde. Herhalde. Yani biz de iyi sayılırız. O ne? Bir balkon keyfi Balkon keyfindeyiz. Evet. Çok Anlaşıldı, keyifli, anlaşıldığı üzere He. arabalar falan geçiyor balkonda. Yazın son demleri. Demleri. Hava güzel, serin. Aha. Ama çok soğuk, Üşütmüyor. Üşütmüyor üşütmüyor. Üşütmüyor. Bur derin dondurucu. Of. <gülüyor> ne, ne bileyim. Serbest çağır. Oğlum bur derin dondurucu falan serbestarım yapma. Adamlar fetoci çıkmış deniz o. Et çıksınlar. Bana e, ne? şimdi bize ucu da mısın? Ne bu reklam aldınız diye? Yok canım. Reklam alsak bu durumda oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Fakir fukara ekmek derdinde. Tabii derin dondurucu reklamla çıkarız değil mi? Yani i̇şte, niye podcast yok falan diye... Her şey işte, mesaj geliyor mu? Bayağı geliyor, podcast geliyor. yoktu çünkü hakikaten. geliyor oldu? Bir ay falan oldu galiba. Gelden oluyor, alalım, oluyor. Oldu. Ya bu aralar özellikle ben çok yoğun olduğum için... Ya bir konuşacak bir şey yok aslında Ya, ya konuşulacak çok şey var. Yaz, yaz, yaz. Tatildeyiz. <gülüyor> Geçti şimdi tatil, yeni başlıyor. Vallahi Biz bilmiyorum. de başlıyoruz. Hani... Bizde birisinin işin işlerin peşinden koşması gerekiyor. Ha, ya, yani e, genellikle ben oluyorum o kişi. Ya o, Ama, o değil de podcast çekebilmek için bir şeyleri izleyebilmek gerekiyor. Onun için yo, zaman gerekiyor. İzlem, Yani havadan sudan da podcast. Ya, olur bak, da. Ya o da olur tabii de. Hani bizim genelde yaptığımız podcast şeyinde e, genelde izlediğimiz şeyleri üzerinden konuştuğumuz için ben de yani biraz dizilerde şey kaldım fakir kaldım yeni diziler bitirmedim ya sana Oha lan. yeni sezon başlayacak başlayacak biliyor musun yapacak bir şey yok hatta bir sürü dizinin yeni sezonu başladı mesela Quantico <gülüyor> Quantico <gülüyor> izlemiyorum kaldı ben izliyorum Biz Kaf izlemiyor. Kafka ile Quantico'nun büyük bir büyük büyük hayranlığı ha. dizi. ama ama ne izliyorum ne izliyorsun Lucifer izliyorum ben de izliyorum <gülüyor> Ama Ama Lucifer izlemiyorum. Yani izlemeyecektim. Güya. Niye? Bu ne lan? Kenan imza Los Angeles'a gitmiş. Aslında binlete seks satıyor. şey dizisi izlemeyecektim yani. Ama sonra böyle izleyecek böyle bir şey yani şey Burcu ile beraber izleyecek bir şey kalmadı tamam mı? Asır. Çok şey var lan. Ben ya, sana söyleyeyim. Ya öyle değil yani. Bizim izleme şeyimiz kahvaltıda açıyorsun. Yarısını izlemiyorsun zaten. Yani <gülüyor> o şekilde. Hani çünkü Egele olduğu için dur oğlum yemeğini yedim bilmem ne yaptım derken dizi akıyor. Ama hani 10 dakika geçse de 11. dakikada ne olduğunu anlayaraktan hala devam edebildiğin diziler gerekiyor. Nusifar'da öyle yani. Sonuçta herifin e, çok dizide bir şey yok işte. Adam onununa kadınlara şey yapıyor. İki göz çırpıyor. İki göz, sürekli <gülüyor> sekse getiriyor işi. Ha. Sürekli laf çarpıyor, sürekli elikide geziyor zaten şeyde. Ee, acayip şey dizi zaten o. Yani kadınların büyük ihtimalle izlemiyordu bu diziyi. Erkekler izliyordu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani hiç öyle kadın erkek diyerekten çünkü Bayağı böyle ortaokul ergen şeyi yani <gülüyor> etek altı, Kızların Etek Altından Bakma dizisi gibi şey o yani. Böyle Adam çünkü her, her lafı ondan sonra yata atmaya getirdiği için veya her lafta yani kadını seks objesi olarak gördüğünü ortaya Yani yazarları ben çok merak ediyorum. Ya yani nasıl yazıyorlar yani? Hani hani hepsi sapık mı acaba yazarlar, anladın mı ya? zannetmiyorum. Yok çünkü böyle. her lafı getiriyor yani. Her yani, lafta. Evet. De yani... Adam ya hani şeytan sonra Ya bana şuradan şunu ondan sonra elime verir misin? Aa eline mi vereyim? Muhabbeti vardır ya Ya öyle dil oğlum falan edersin böyle İğrenç erkek muhabbeti vardır öyle O gibi yani adam bir şey diyor işte oradan tuzlu uzatır mısın? Süper aa uzatayım ama tuzlu değil şunu uzatayım falan Diyen bir herif yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aslında var ya öyle öyle dizilerin bence e, En babası yani tamamıyla e, Amerikan deyimiyle diken and çok çok evet. e, Kafası dizi Ben bir ara çok severek izliyordum sonra Bay'da için izlemiyorum Diligi abi. Ne? Yani o acayip öyle. Hep böyle taşak muhabbeti. Neyse bu bu herif güzel İngiliz Aksanıyla güzel söylüyor <gülüyor> diye onu izliyorsun yani. Kaş göz yapıyor falan. Ee, şey izleyebilirsiniz mesela ee, Rosewood. Rosewood ne? Hani ikinci sezonuna girdi Miami'de şey. Adli tıp cerrağı, özel. Abi ben adli tıp cerrağı... Yani Ama o... tarz izlemek istemiyorum. Yani şey, adam kesip biçmiyor yani. Hayır onunla alakası yok. Yani istemiyorum. Hastanede geçen... Ya Hastanede geçmiyor işte. Ya, ya tamam da... O, o bir tane işte kamerosu var Miami sahillerinde. Böyle partilerde falan Kere, geziyor. Yani o da mesela evet, işte 10 dakika istememiş. izleme. 11. dakikada ha, ha. Hani devam edebileceğini diye. Ya değil. işte dediğim gibi. <gülüyor> i̇zlemeyecektik yoksa. Ama işte izledik. Şimdi bu ikinci sezonda da işte bizim abla geldi şey salon. Evet. Aa, hani, number 6. E, number 6. Anne, anne çıktı. biraz daha <gülüyor> <gülüyor> anne çıktı. Biraz daha eğlenceli belki hale gelir. O zamanı boş boş izliyoruz da onun dışında Arrow bitiremedim ve bütün Arrow izlemeyi bırakıyorum. Çünkü Bırak sezonu abi. sezonu bitiremiyorum. Yani denedim. Mesela Flash'ı bitirebildim. Ama yani, Arrow bitiremiyorum. Arrow yani CW dizileri Aşırı IMO oldu bu sezon ya yani geçen sezon. Abi aşırı IMO da, yani toparlarla kendine... diye düşünüyorum. Hani benim çok böyle şeyim ya yok. bundan iki sezon önce toparlarla diye düşünüyordum. Ben <gülüyor> leş bir insanım dizi konusunda. Abi tamam, yani, yani fark etmez. Ben de leş olabilirim yani. Small View Season. Ama Arrow e e, hakikaten e, gitmeyen iş şeyler e, konulara giriyor sürekli. Yani çok zorlayan, sürekli kendini kanıtan konulara giriyor. Evet. Ee, ama olmuyor işte. Yani sonra so yani adamların yani yazan yazanların şeyi kısıtlı. Ee, o konuyu işleyebilecek kapasitesi yok anladın mı? Yani onu... o yüzden, bunu... o yüzden hani emo kozunu kullanayım, iyice bok ediyorlar. Vallahi ben çok takmıyorum. Hani ben o evet zaman dediğin şey çok değerli bir şey ama e, hani bazı şeylerin rutin ve şey ritüel kısmı seni tatmin ediyor. Yani ben öyle açıp mal mal ekran baktığım zaman ya ben çok sıkılmıyorum işte. Ben yani benim beynimi... Dizi giderken ben böyle boş takılıyorum vitesi... yani. Anladın mı? Yani böyle bakıyorum. Arada böyle önemli bir şey olursa ekranda bakıyorum. Yani beynim zaten dizilerin çoğunda boş vütesi takmak için evet. izlediğim bir şeyler o olduğu için. Öyle. Ama hani bütün şimdi bir de her bu birbirine bağlamaya başladılar ya bundan dizide. Yok işte ne o? League of neydi? League of... League of... League of video. Yok, DC binler. Var ya işte bir gittiler Hawkeye... Şey Hawkeye diyorum. Ha ha ha. Sen şey diyorsun. E, Legends of Tomorrow diyorsun. Legends of Tomorrow diye bir bok var. Mesela. Hiç izlemedim zaten. Ee, Niye izleniyor o da? Abi belki o <gülüyor> o daha çok izleniyor. Yani o daha rahat izleniyor olabilir de hiç giremedim o işe yani. Ee, e, i̇şte dediğim gibi Flash'ı izleyebildim. Çünkü Flash hani kendince yine iyi ya. Yani. O hani temposunu çok bozmadan neyse o ya. Yani. Birinci sezonda da böyleydi, ikinci sezonda da böyle. Yani Üçüncü sezonda da bu öyle devam Flash edecek. Flash'ın avantajı şu zaten. Flash... Başrol oyuncusu iyi. Hayır, başrolün <gülüyor> oyuncusunun... <gülüyor> avantajı yani. Hayır, başrol oyuncusunun iyi olmasından ziyade konsepti hız olan bir dizinin yavaşlama gibi bir opsiyonu yok, tamam mı? Abi bir de yani çok fazla... En, en, en depresif bölümlerinde bile herifin bir hızlı koşması gerekiyor. Ya tamam onu biliyorum ama e, onda şey... Yan karakterler de iyi. Ya, yan hmm. karakterleri de iyi oturttular. Hayır, şu açıdan iyi oturttular. Yani şey olarak... E, Aerov'daki yan... Bir kere Aerov'da herkes azamın Aerov olduğunu biliyor. Tamam mı? Ya yani Flash'ta da bir noktada herkesi biliyor ama... <gülüyor> en azından laboratuvar içerisindeki... <gülüyor> Ya yani logovtara girmiş ona herkes inflation fresh olduğunu biliyor. Evet, okey. Omundu onu da siktir ettiler zaten. Ee, ama Errol da yani hani bakın ondan sonra kimi getirdim falan diye böyle. <gülüyor> bir de cheese şey, olmuyor musun Erol izlerken? o izlerken? şey diğer Elif, Nick of Legends'in boss'u gibi şey. O şiftek bir yerden çıkıyor ya. Sen Tabii nereden ki. çıktın diyor bir de. Herifin portal gunu var. <gülüyor> Herifin portal gunu var. <gülüyor> abi yani böyle follosh o dizi oldu. Böyle bir adamın er olduğu kalmadı anladın mı? Yani herifin herif tamamen ee, bence şizofren. Sanki kendi hani bütün karakterleri kendi hayal dünyasında yaşıyormuş gibi. O ok katam bir herife indirgendi benim için Çünkü karakterler de yeterince derin değil. Yani şey mesela Diggle'dan çok sıkıldım yani. Deagle. Çok sıkıldım heriften. Ayrıca maskesi de çok kötü yani. Maskesi kötü. Değiştireceklermiş robokop RoboCop bu seni. gibi ortakta geziyor, böyle şey Robocop'ta değil, Judge gibi geziyor daha doğrusu. Ya ee, şey maskesine benzetmeye çalışmışlar benim anladığım kadarıyla. Ee, Guardian maskesine ama bence olmamış bence de. Abi yok yani o olmamış. Guardian olacak şey, belki, o da, o da söyleniyordu bir ara, emin adını değilim. Adını söyle, işte diğer din adlarını hatırlamıyorum zaten. <gülüyor> Düşün o derece bırakmışım. Kadın ölecek bir türlü ölemedi. O bölüme gelemedi, o bölüme gelemedim yani. O bölümün gazıyla izliyordum. Ha ölüyor. <gülüyor> evet işte ölüyormuş da o bölüm işte onu duydum ya az o zaman izleyin falan derim böyle. Ölüyor, ölüyor diye. Böyle sevine sevine izleyecektim. O bölüme gelemedim yani düşün. O derece sıkılmışım. Yani evet o bence da... o, o dizinin en büyük en büyük hatası e, şey... E, Diana Casting'i. Ay Allah'ım ya. Hayır o ölmüş, baba ölmemiş. Hani ben baba da artık <gülüyor> o <ölünce gülüyor> dayanamaz kalpten gider diyordum. Yerip de ne kalp varmış anasını satayım ya. O adımın da scene'den sıkıldım, diyaloglarımdan sıkıldım yani. Neyse, sonuç olarak Erol'dan acayip sıkılmış durumdayım. Ee, yalnız değilsin yani. <gülüyor> o yüzden kendimi flash idare edeceğim. Supergirl zaten Allah niye süpermen... Ben <gülüyor> Supergirl 2. sezon izlerim diye düşünüyorum. İzlesin diye süpermen var. Hayır. Yani CW'da Supergirl'a nasıl onu merak ediyorum. Çünkü ben e, CBS'teyken izlemeyi denedim. Hmm cidden denedim hani benim gibi leş bir insana bile hitap etmedi yani ona ayrı bir e, hani zevk e, sahibi insan olmuş <gülüyor> bilmiyorum yani izleyen izliyor Allah işte e, o diziler hakikaten yani... ama işte hani nasıl birleştirecekler e, onu merak ediyorum ondan sonra ya yani kızı seviyorum aslında tamam mı hani şey sevimli o e, Powerpuff Girls hmm motifi benim hoşuma gidiyor. Ama o kızı koydukları işte senaryolar, olay kurgusu falan o kadar boktan ki. Yani e, ne bileyim e, Unbreakable Amy Schmidt miydi neydi öyle bir şey var. Hı hı hı. Hani o kafada gitse izlerim ben o diziyi. Aynen. Ama bir an geliyor böyle kendini o kadar çok ciddiye alıyor ki falan. Bir de e, Felicia Flokkart mıdır nedir işte şey ne o? Elimekli yok. Ha evet. Ha. Onun o karakteri kötüydü. kötüydü. Evet. Yani Jimmy Olsen'ın zenci ve işte böyle hödük gibi bir herif olması da benim çok hoşuma gitmedi. Hani onu artık yapacak bir şey yok. Yani, yani CW'da yani. da o herif oynayacak mı bilmiyorum. Ama e, mesela şeyler güzeldi bence. E, o Flash crossover'ında. Flash crossover izlemedim. Flash crossover'ında hani e, Grant de çok sevimli bir tip ya. Yani. Evet. Yani onlara uymuş olabilirdi. Evet, onlar ikisi böyle şey gibiydi. Hani e, sıcak çikolata marshmallow gibi. <gülüyor> tamam mı? Hani evet e, belki bir 10 yaşında çocuk şeyi e, sevimliliği duygusaldığı ama o hoşuma gidiyor benim. Tamam o O saftiriklik. Hmm. E, hani o şekilde devam edeceklerse güzel olur. Gibi geliyor. Mesela ben şeyi izleyemedim çünkü e, CW'nun epine özel yapmışlar bu e, Super Hero Fight Club yapmışlardı ya geçen sezon. Bilmiyorum. Hani böyle bir kafes gibi bir yerde evet, bütün tamam, okay, iyiler evet. kötüler Aha. dövüşüyor falan öyle bir promo videosu Hı. çekmişlerdi. Onun versiyon ikisini yaptılar. Peki. Ama e, CW deniyosu e, hani herkese ücretsiz falan filan diyerekten işte uygulama, uygulama üzerinden. Yani. Ama bizde böyle kısıtı var. Ha. Hani ücretsiz olması İzlemiş. hiçbir şey hiçbir anlam ifade etmiyor bizim için. hadi webten falan olsa hani VPN kullanacaksın, Hı. gireceksin falan. telefonda da VPN'la kim uğraşacak Hı. falan sifonu izlemek için. YouTube'a da koyan herkesi de bok Kal şey etmişler. kaldı etmişler. O yüzden izleyemedim ama o promonun promosunda şey var. <gülüyor> Şöyle bir sahne var. İşte e, hani böyle karanlık bir odada eee bariz supergirl olduğu belli. Kız oturuyor böyle, kafasında şey, e, torba, hmm. oturuyor böyle, elleri falan böyle bağlamışlar. E, er klasik böyle şey mahalle kabuğu dayısı sesiyle falan. İşte e, seni çok gizli bir yere geçecek falan triplerinde işte torbayı kaldırıyorlar, altından süper Hero çıkıyor. Diyor ki işte hani beni buraya getirmenize izin verdim biliyorsun değil mi diyor. Orada bir morali bozuluyor hero'un Ondan sonra şey birden böyle bir şey moduna giriyor kız tamam mı? Hani şey ortaokullu kız e, moduna giriyor. Lan yoksa falan bu süper Hero Fight Club mı? Yaşasın <gülüyor> falan deyip böyle bütün zincirlerinden falan kurtulup böyle. Yani o, o şeyler benim hoşuma gidiyor. Ya tam onlar güzel işte. Neyse. Biz işte Outcast'ı izledik. Outcast'ı izlemedim ben. Ondan sonra işte bu Night Off'a başladık ama ben Night Off'dan çok sıkıldım. Vallahi Night Off'u ben de izlemedim henüz. Ağır olduğunu söyledikleri için e, hiç girmedim. Benim... Ar dizilere karşı bir fobim var. Hmm. Night Bugün Manager de dedik. depresyona girer, çıkamam hmm. diye. Night Manager'ın bir iki bölümünü izledim, ya yani ilk bölümünü izledim. Hani devam eder mi inşallah dedim Night ama. Night Manager'da devam işte mi? şey Tom Hiddleston'un hmm. Bond şeyi ne derler, evet. denemesi <gülüyor> <gülüyor> anlaması sonra yani işte fena değil. Ee... Ama bazen çok idiotik olduğu oluyor yani bazı yerlerde. Vallahi hani benim son dönemlerde iz çok büyük bir zevkle diyeyim. Ee, dizi Branded'di. Ha, Branded. Branded ne oldu? Çok daha? çok keyifle izledim Branded yani, hangisiydi ya? Hani meteor geliyor da içinden çıkarınca gibi uzaylılar çıkıyor da milletin beynine girip. Ha, izlemedim yiyor. onu. Ben. İnanılmaz o komik, inanılmaz eğlenceli, inanılmaz laf sokuyor Amerika politikasına. Hmm. Ondan sonra şey zaten e, kadınla tapıyoruz. Adını şu an çıkartamadığım şey. E, ya ne? E, Kim? ten Cloverfield Lane'de oynayan kız. ha anladım tamam. Şey, Scott Pilgrim'de oynayan kız. Anladım anladım. Kim olduğunu anladım da adını hatırlamıyorum ben de. Yani kendisine aşığız. O yüzden hmm. O da ekstra bir bonustu. Ee, şey oynuyor, man oynuyor. <gülüyor> o da iyiydi. Yani o diziyi çok e, hmm, büyük ona. bir keyifle izledim. Ondan sonra e, yani yeni dizilerin içinde işte ikinci şey yeni sezonlar ufak ufak başladı biliyorsun işte ne Scream başladı? Queens geldi, Quantico şey geldi, Out of nowhere with Murder başladı. Out of nowhere with Murder başladı. İşte ne bileyim, yeni dizilerden This Has başladı. şey geldi, daha izlemedim. Eee Şey zor söyleştin değil Survivor başladı galiba. O da şey değil mi lan? Yeni 24. Kifir ha, Kifir Yeni 24 değil. Kifir saldırlandın. İşte eee Amerikan hükümetinde Amerikan hükümetinde işte çok alt seviye bir bir devlet adamı iken... bütün onun üstteki herkesin ölmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı olması hikayesi. Ve Beyaz Saray'ı, Kongre'yi falan patlatıyorlar. Bakın, şey listede 50. sırada falan 49 kişiyi öldürmüşler. Aa, artık başkan sensin diye geliyor geliyorlar falan. Kimmiş. O başladı. You're the worst başladı. You're the worst yani çevremde, zannedersem o diziyi severek izleyen bir ben bir Kafka Esparis. Ben yorulursuz değil mi? Diğerleri artık nefret etmiş karakterlerden bırakmış. Ben hala şey, heyecanı ile izliyorum. Hani bir, bir karakteri sen daha ne kadar antipatik yapıp da hala sevdirebilirsin bir insana. <gülüyor> Yani bunun bence bir sosyal deneyini yapıyor yazar. Şey, Blacklist başlamış. Hı hı. Ondan sonra. Blacklist başladı. Hatta ikinci bölümü de çıktı. Ki İz izlemedim henüz. Luke Cage başladı. Luke Cage başladı. Yani Luke Cage daha da daha... üstünde. sayılmaz. Luke Cage yeni zaten. Çok Luke geç. Yere. Luke Cage bitti. Luke Cage çıktı mı <gülüyor> bitti? <gülüyor> Luke Cage bir Netflix dizisi olarak. Çıktığı gün bitiyor. Çıktığı gün bitiyor. Şimdi biz de Luke Cage konuşacağız aslında. Öyle mi? Oraya gelemedik ama. Ha. Konuya nasıl bağlı ama Evet iyi bağlı. Luke Cage konuşmak istiyoruz. Daha o arada Luke Cage'e girmeden önce o benim aklımda olan ve yine bir Netflix dizisi olan ilgimi çeken ee, Easy diye bir dizi. Ha gördüm Easy. Nedir o? Ya o şey gibi sanki. Eee... Şeyim ne yok şeyim eski bir değil de ee, sen şey izledin mi ya yani tam olarak ben de nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama hani e, son dönem yeni yani sitcom aslında situation komedidir ya hmm. bunlar sit dram gibi Tamam mı? Yani bir durum var. Peki. Hani gündelik hayatta ama yani herkesin... Yani birazcık komedisi var ama hani gündelik hayatta senin benim, onun bunun başına gelebilecek herhangi bir konu üzerinde bir e, komedik dram yaratıyorlar. Tamam hmm. mı? Mesela işte ilk bölümde şey muhabbeti var. Ee, i̇şte evde çocuğuna bakan bir adam var. Yani ilk 10 dakikasını izledim. Hmm, o yüzden hmm. çok detaylı anlatamayacağım ama işte karısı işe gidip geliyor. Hı hı. <gülüyor> Muhabbet şu: Bir araştırmaya göre, klasik e, kadın erkek rollerini e, hani yaşamaya devam eden aile e, çekirdek ailelerde daha çekirdek ailelerin daha mutlu ve daha çok seks yaptıkları hı hı. ortaya çıkmış. Yani erkeğin erkek rolünde, işte kadının kadın rolünde evde işte çocuklara baksın, temizlik yapsın bulaşacak insan işte yemek yapsın pişirsin erkekte gitsin işte para kazansın gelsin Hı. eve ekmek getirsin modeli e, hani modern dünyada da daha mutlu ediyormuş çifti muhabbeti. Peki. Bu muhabbetin işte bu bizim takip ettiğimiz çift üzerinde yarattığı etkiyi görüyorsun Hı. tamam mı? Çünkü herif evde çocuklara bakıyor siz kadın siz? E, şey e, dışarı çıkıp para kazanıyor getiriyor. Adam tabi hani orada bir şey egosu kırılıyor hani Hı -hı. benim evde çocuklara bakmam beni hani daha az erkek kılmıyor değil mi senin gözünde diyor kırılıyorsa da söylerdim bana değil mi diyor Hı -hı. falan filan o da Hı -hı. değil tabi ki falan diyor <gülüyor> ama bir yandan da şeyi hissediyorsun hani evet biraz adamın evet. adam olmasını istiyor o kadında Hı -hı. hani bir şey olması bir machismo istiyor yani falan filan yani o tarz şeyler. Anladım. Evet. Yani onu izlemeye devam edeceğimi tahmin ediyorum. Onun dışında This Is Us 1 2 3 bölüm. 2 3 bölüm izledim. Ben şeyleri seviyorum. Yani Sinans nedir abi? This Is Us çok böyle e, aslında eee ne bileyim, e, çarpıcılık anlamında hiçbir şey ifade etmeyen yani şey, dikkat çekmeyen bir film. 3 tane kardeş var işte. Hı, -hı. İşte e, aslında e, bunlar 300 ama işte üçüncü çocuk doğumda ölüyor onun yerine işte hani sokak. Yani e, ha, bir üvey alıyor. Evet üçüncü üvey alıyorlar işte iki beyaz bir zinci. İşte bu adamların 36 yaşına girdikten sonra yaşadıkları hayat depresyonlarını anlatan <gülüyor> Feel Good bir dizi tamam mı? Hani ben Feel Good dizileri seviyorum. Hani zaten beyni Boş vitesi alıp hmm, izlediğim mi? için Hani dizinin sonunda böyle seni mutlu etmesi için böyle şey gazladıkları zaman Ha mutluyum falan diye çıkıyorum ben diziden <gülüyor> O yüzden seviyorum mesela o tarz dizileri Neyse İyiymiş Mr. Robot Sen hiç mutlu olamadım Mr. Robot izlemiyorum Niye izlemiyorsun oğlum Mr. Robot Abi Mr. Robot İymiş. Yani. Asıl asıl Westworld çok bekliyorum. Heh, Westworld işte gelecek. Westworld gelsin diye bekliyorum. Ondan sonra... Ee, ne gelecekti başka bu sene? Bir sürü Westworld şey. var. Iron var. Iron Fist var. Iron Fist seneye. Seneye mi? Hı -hı. Westworld var. E, şey işte... Galiba pilotu düşmüş. E, ben henüz izlemedim. E, Little Weapon dizisinin. Ha Little Weapon var evet. İşte MacGyver geliyor. Oh, yeah. Mecca'yı geri alayım da alıp mı geliyor? Yani Gereksiz. Ya. Açalım, film izledim daha. Bilmiyorum. Kafkaesque bana Litovaip'in dizisi kötü değil demişti. Abi kötü olmayabilir de... E, Beğendim e, ben demişti. Yani... <gülüyor> batı batacak ki izlerken. <gülüyor> yani hiç bilmeyen adama... için dizi konsepti iyi gelebilir. Ama... E, yani... Bilmiyorum ben Rush, Rush Hour'ın da dizisini izlemiş adamım. Abi yok yani. Ya yani Rush Hour'ı beki izlersen hanım Rush Hour çünkü ne ki zaten filmi de yani hani eğlence. boş filmdir. Ama Leleloop'un Rush Hour'la aynı klasmanı değiller onlar Little eee belli bir dönem sürekli kasetini kiralayıp izlediğim filmlerden mesela benim yani 3. üst üste izlediğim falan. Böyle mi? Benim favorim iki önemli önemli film yani. Onlar böyle tuhaf bir şey var. <gülüyor> ben Fargo'nu izlemiştim yani dizinin. Ondan sonra bir film filmdekinin aynı şeylerinin sanki eee şeyini olmak zorunda. Şeyi yapıyorlar? Parodisini yapıyor. parodisini yapıyorlarmış gibi yani. Duruyor. Bilmiyorum. Bir sürü bir şeyler gelecekti. Şu anda ben bayağı koptum bu. <gülüyor> ilmamlere bir Öf. şeyleri takip etme konusunda. Ee, ben de Destiny oynamaktan hiçbir şey bakmıyorum. Ee, hani benim uzun süredir e, hayat iş pro şey hayat programım böyle e, belli bir saate kadar e, çalış, ondan çalış. sonra yatmadan önce Olsunuz şey e, Overwatch oynayayım 2 saat, ondan sonra da dizi izle, 4'te yat, işte 12'de kalk, tekrar işe otur şeklinde bir hayat yaşadığım için son 2-3 ay yani biz de akşamları ancak bir bölüm izliyoruz. Bir şey izliyoruz. Bir bölüm bir şey izliyoruz. Ya işte benimkisi bir nevi bağımlılık olduğu için bir şey izlemeden yatırıyorum. Bir şey bahsetmek mı? istiyorum. Luke gelemedik. Öyle. Luke Cage'e geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Luke Cage reklamını yaptım. Şimdi geleceğiz biraz. <gülüyor> e, Luke geçmeden önce Netflix'le ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. E, şimdi 20, Geçen hafta mı? 22 Eylül. Bu hafta mıydı? Ha. Neyse, bayram sonrasındaki e, şey, salı günü, 22 Eylül olabildi galiba. E, Netflix Türkiye'de lansman yaptı. Ne lansman? Ben biliyor musun? E, i̇şte Netflix'in CEO'su geldi <gülüyor> Türkiye'ye. E, böyle çok gökten bir lansman yaptılar bence. <gülüyor> Çünkü kimse haberi yoktu yani. yani. E, ve böyle belli başlı hani şeyleri çağırmışlar. Bilmiyorum yani e, ben... Mecdaları çağırmışlar. Hani o mevcalara e, lafım yok ama bence yeterli değildi. E, yani... Yani net, Netflix bir lansman yapıyor... Yani Netflix bir lansman yapıyorsa... Herkesin duyması lazım. CEO'su geliyorsa... Aha. Hani e, bunu duyurmak için daha fazla çaba sarf etmene gerektiğini ben düşünürdüm. E, ama hani Netflix zaten sevdiyorsundur veya Netflix'in zaten üyesisindir. Zaten takip ediyorsun den Netflix'i bir şekilde. O takip eden kitle zaten duydu, duyuyorsa. Anladın mı? Hani Netflix Türkiye'den asman yaptı diye. Hani çünkü sen de hmm. takip ettiğin için duydun yani. Hani öyle bir şey. Anladın hmm. mı? Ama takip etmeyen, bilmeyen, etmeyen adamlar yani gördülerse bile haberi. Yani birkaç teknoloji sayfasında falan şey çıktı. Ee, hani çok ama böyle yeni bir şey de söylemeliler. Hani yeni bir şey söylese belki biraz daha e, yani, haber değeri taşıyacak anladın mı? Böyle bir şey oldu yani ne işte Herkes şey bekliyordu işte Netflix'e devam edecek falan gibisinden böyle Hani fantastik şeyler bekliyordu Mesela o, o öyle bir şey olmadı falan Böyle o, bir, öyle bir şey ile gitti Tamam mı bu? Duyuru Beklemezdim açıkçası yani Niye Ama... beklemişsin adam yerel, yerel içerik yapacak ondan Sonra e, Türkiye'de yerel içerik anlamında Herkesin bir şekilde şeylerden uzak izlemek istediği Eee sansürden uzak izlemek isteyeceği dizilerin başına vesat geliyor diyorsun. İkincisi de Leyla Mecnun veya işte bizim şeylerin çektiği e, Kardeşler kardeşlerden. onların çektiği diziler yani beklenti bu. Ee, Ama bayağı işte Türkçe dizi ve film ekranlaştı. Şimdi işte galiba. evet o şeyle beraber yani lansmanla Hı. beraber e, bayağı bir film geldi. Bayağı film geldi derken bunların yani Tam hepsi emin değilim, hepsi öyle ama BKM filmleri bunlar mesela. E, dizilerde işte TRT dizileri, bilmem falan filan geldi. Yani dizinin bir kısmının adını bile duymadım ben, bilmiyorum ama işte ezel falan var. ezel yani, var, işte a, ne bileyim Düğün Derneği var Diriliş falan. var işte bu TRT'nin dizisi. Yine TRT'nin dizisi olan şey var. Ee, Süper Baba falan getirseler keşke. Neydi lan dizinin adı? Filinta var. Ha. Hani e, bayağı bir Türkçe içerik geldi. Aha. Türkçe içerik gelmesi iyi oldu çünkü Hint içeriğinden sıkılmıştım ben. <gülüyor> bir sürü Hint filmi görmekten, içim çıkmış Şimdi bir sürü film geldi. Mesela hatta biz geçen şey yaptık, Düğün Dernek 2 izlememiştik biz. Hmm. Düğün Dernek 2 izledik mesela oturduk. Güzel oldu yani. Netflix düğün Netflix'ten derlek. Düğün Dernek 2 izledim. Ki şöyle bir şey var, Düğün Dernek'in bu yok satışta. Hmm. O da DVD'sine mecbursun. Ama Netflix'ten HD olarak 5.1 sitesi izleyebiliyorsun yani böyle bir güzelliği var. Şimdi bu adamla işte Lansman yaptılar. Lansman la beraber dediğim gibi bir sürü Türkçe içerik geldi. E, Türkçe şeyi arttı. alt yazı ve dublaj olayı arttı. Yani mesela işte Luke Cage'i e, Türkçe dublaj izleyebiliyorsun. E, fena değil biz böyle bir açtık. İlk baş arttı, Türkçe dublaj başladı. Aa dedim acaba Türkçe dublaj mı izlesek? Hani yani o, o derece Hı. şey gelmedi yani böyle rahatsız etmedi. E, e, ya ben de zaten o Türkçe altyazıyı yazıyı e, sen sonra seçeneğini... Aklıma ilk şey geldi. Ulan acaba benden önce bunu kaç kişi izledi Türkiye'de? <gülüyor> <gülüyor> Tabii çevirmen var, bir çevirmen olay bir izlemişler. Ee, onu söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Çünkü şeyle geçler TL olarak da ödüyorsun arkadaşlar Öyle Euro'dan mi? Kaç oldu? 30 ee, TL mi? Mesela Euro ödüyorken 15 Euro mu neydi? Hı -hı. Galiba işte ona göre Euro ile çarp. Euro 3.3 falan ee, ödüyordun yani. Yok, bir dakika. 15 Euro muydu ya? Kaç Euro'yı 12 10 değil miydi? Yani böyle 30-35 lira bir şey diyordum ben. Aha. Şimdi 28 lira ödüyorsun. E, tamam. Yani daha da uygun oldu aslında. Evet. E, 28 liraya iki ekranlı işte full HD izleyebiliyorsun. Biraz daha fazla para verirsen 4K de destekleyen işte üst modelini alabiliyorsun. Ya da daha ucuza 4K, alt modelini alabiliyorsun. 4K televizyon mu yok? Dört katerizon yoktu işte, yani 4 k şimdi 4K şeyi var ya, evet. koşuşturmayıcısı. Ee, Vallahi, yani iki ekranlı derken iki ekran dedim, işte bizim şu an kullandığımız. Yani aynı anda iki ekran açabiliyorsun ya. Ha aynı anda iki. Bir üst modele geçtim, aynı anda dört ekran açabiliyorsun. <gülüyor> Ama profil sayesinde bir sıkıntı yok. Kısıtlama yok abi değil mi? kısıtlama yok. Yani aynı anda izlemediğin sürece yani, istediğin yani karar kur. İşte evde oturuyorsun diyelim. Ben açıyorum e, kendi dizimi izliyorum. Burcu gidiyor kendi dizisini izleyebiliyor yani. Evet. Montico. Benim de çakışmazsa. Ha Veya işte çocuğun mesela dizileri de var sonuçta. Çizimler falan var. Yani çocuğun iPad'den uçuyorsun. Sen de kendi filmini izliyorsun gibisinden. Mesela ee... henüz öyle bir şey çakışmadık değil mi senle? Yok çakışmadık. Biz ama zaten öyle yapmıyoruz yani. yani. Aynı anda. İkimiz de ayrı bir şey izlemiyoruz zaten evde. Hayır Bu hayır. Şeyde. Yani evet. Ya Ben çünkü ya burayı kapatıp şeyleri açıyorum. Recession'ı açıyorum. Ya da zaten masada izlerken bilgisayarlarla izliyoruz. Çünkü Ama tavsiye, tavsiye how, ederim. House izlerken ben bayağı ha. izledim çünkü. Ha. Ama tavsiye ederim. Yani Netflix düşünüyorsanız böyle bence... bir şey var. İkili alanı alıyorsunuz. Arkadaşınızla paylaşıyorsunuz. Ucuza geliyor. 28 lira 14 liraya geliyor. Tamam işte bizim yaptığımız gibi. He, 14 liraya da e, yani şu anda 14 liraya alamayacağın kadar özellikle Türk film anlamında çılgın gibi bir film var şu anda. E, hani Türk filmleri sevdiğim bir insansan e, gayet alabilsin. Artık yani tabii ama artık ona da bir şey diyemeyeceğim. Ama şimdi işte Vodafone'la anlaşacaklarmış Netflix. E, onu açıkladı. Hani Vodafone'la artık nasıl bir anlaşma yapacaklar bilmiyorum. Belki telefondan falan izlerken. Ha. Hani kota 7-7 yedir, falan göstermek şeyler yapıyorlar. Zaten şu andaki şey trendi, operatör ha, trendi işte FOC dediğimiz free of charge trendine dönüşmüş durumda. Yani kendi hizmetlerini işte ücretsiz olarak tariflendirebilme Hı -hı. E, kapasitesine erişmek istiyorlar. Hepsi için, her şey için yapamıyorlar bunu. Hı -hı. Çünkü BTK var. E, tarifleri onlardan Hı -hı. onaylattırmak zorundalar Hı -hı. ama işte ne bileyim? İşte ne ee, Evet, mesela e, Türk Telekom'un işte T Play Store'u işte oyun evet. indirirken kotasını işte şey yapıyor. Ne bileyim işte e, Türk Telekom, şey Türk Telekom diyorum işte Turkcell Süper Online'da işte bu Gamesell açıkladılar. Evet, evet Gamesell. E, Gamesell'den aldığın oyunları işte kota free, kota free değil aslında Kota i̇şte, free değil. Onların Turbo diye bir hizmetleri var. Yani ee, anlayacağın Netflix Türkiye'de lansman yapmış oldu ofisyal olarak evet. lansman yapmış oldu. <gülüyor> ee, ama dediğim gibi yani benim için bence komik bir lansmandı. Netflix'ten ben... Şimdi burada Türkiye'de ofise de olmayacakmış bu adamların. Ee, bu yerli içerik işini nasıl yürüteceklerini mesela ben çok merak ediyorum. Yani Türkiye'de ofisin yoksa e, hani kim kimle görüşecek de sen kimin üstünden içerik yapacaksın yani. Hani e, orada... Sonuçta bu işi iyi yürütmek lazım. Yoksa tekerle yaparsın burada birini. Ee, ve Yok. O şekilde gitmez muhtemelen. Yani, yani bence şu, şu, stüdyo... Bak. Buna nereden vardım Amerika stüdyo... musun? Buna şuradan vardım. Ee, adamlar lansman yapıyorlar. Mesela lansmana şey çağırmıyor. Ee, mesela bizi çağırmadı yani. Mesela bir filmi çağırmadı. Niye çağırmıyorsun bir film Bir film... Ee, sonuçta içerik yaratan bir oyun, film, ya şey, e, bir film sonuçta film üreten hı hı. E, yapımcılık yap. yapan dağıtımcılık yapan yani şeye, TV bu ya bilmem ne de film satan anladın mı? yani kan da falan film alıp sonra e, bu tarafta film satan dijital film satan e, bir şirket kendi yaptığı filmler de var hani işte karışık kaset olsun başka filmler var ondan sonra hani bunları al şeye koymak istemez misin? Yani istersin. Niye istemezsin? Ne kadar çok içerik o kadar iyi sonuçta Netflix için. Ama mesela gitmişler sırf BKM'ye basmışlar. Yani tam BKM'nin filmleri çok iyi zaten. Onlara bir lafım yok ama e, sonuçta ülkedeki belli başlı şeylere değil de sadece tek bir noktaya odaklanırsa o mesela... Yani o bir stratejik taktik e, muhtemelen. Stratejik çünkü ama ofisleri... Tamam, mı? iş güçleri yok, tamam mı? Yani dediğin gibi e, biz bir tane büyük şirketle anlaşalım çünkü Hı. yani ve sonuçta sonunda. Işte Anlıyorsunuz adam o bu taraf, yani bu Popüler tarafta... filmlerin çoğu oradan çıkıyor. İşte ne bileyim, adamlar şey gibi, hani Türkiye'de teker gibi artık. Ha. Hani e, şey prodüksiyon anlamında da e, bence şey gibi çalışacaklar, e, Amerikan stüdyo sistemi gibi çalışacaklar, tamam mı? Yani sen e, Netflix original dediğin şeyi e, aslında hani baktığın zaman şeyde işte Netflix'in içerisinde hani kendi gerçekten ürettiği işte ne bileyim Narkostur, hmm. e, işte Marvel dizileridir, ıvırdır zıvırdır onların dışındakilerin çoğu şey hani alt prodüksiyon şirketi hmm. yapıyor. Sen satın alıyorsun haklarını ve üstüne kendi damganı basıyorsun. Evet. Yani tamam White Label çalışıyorsun neredeyse. Evet. E, dolayısıyla şey yapacaklardır. Hani e, burada bir ajansları olur, tamam mı? Yani işte bir ajansın bütün yürütecek ama. Ondan sonra onlara gelir proje. Ondan sonra da ha bu burada şu şu insanlar önce. Am işte mesela iyi. o o ajans Ondan kim sonra yani? Şimdi çünkü satın alacaklar. O ajansın proje, produksiyon komple İşte tam onu anladım O ajansın mesela yani e, yani mesela şeyin ne kadar geniş acaba? yetkisine mi? Evet. Yani yetkisini geçtim. E, profil yani e, sahip sahip olduğu bilgi ne kadar fazla mesela. Ha, Tecrübesine kadar. Yani onlar da sadece mesela çünkü ajans var, ajans var abi. Yani sen bir ajansın çalışıyorsundur. Reklam istersin. Hani bize reklam bul dersin. E, ama adam senin tam olarak hangi profile hitap ettiğini anlamadığı için gidip sana gerçek reklam ajanslarından reklam ya yani gerçek reklamlar bulabilir. Yani sen de oyun sitesinde arayan reklamı verir bir hale gelebilirsin anladın mı? Yani hani böyle ajanslar da var çünkü bu, bu gerçek, bunu hepimiz biliyoruz. Yani adama gidiyorsun, benim şu kadar bütçem var diyorsun, ee, benim işim bu diyorsun. Elif senin işinle ilgili sıfır bilgiye sahip olduğu için senin sana e, proje üretemiyor yani anladın mı? Hani, evet, evet. Götünden saç bir saçta üretiyor. O, lan sen ne biçim ajansısın, ben mi yapacağım bu işi demeye başlıyorsun mesela? Yani sen fikir vermeye başlıyorsun mesela O Aa tam o fikir üstünden şöyle yaparız deyip onu üretmeye başlıyor. Ona ben sana fikir vereceksem ben sana niye para veririm? O zaman ben kendim yaparım zaten. Hani öyle bir öyle bir ajansla çalışıyorsan yani bir şekilde çünkü yani işte çünkü iş kapma şey modelini biliyorsun. O yüzden hani öyle bir ajansla çalışıyorlarsa o ajans kimin giderse BKM'ye gider. Anladın BKM biliyor çünkü yani de, o da bilmiyordur da ya yani, Recep İvedik kimde alan falan dediğimi. İşte BKM'deyse hani mesela veya ya da bildiğin daha önce sinemada gitti bir tane bir film, Türk filmi, kimde kimden alan bu dilini? BKM'den BKM ile konuşalım diyebilir yani. Bu mücadele şey, var çünkü. O cahillik var bilmiyorum ama zaten film önceliği Netflix'in yok galiba. Yani ya hani o yeni, yeni popüler dizi şeyi daha yani. çok evet. Yani yeni film zaten çok gelmiyor. Hı. Bakalım ama iyi oldu. İşte e, normal kanallarda artık göremediğimiz yani en azından şöyle bir şey daha var tabi. E, Bu arada bizim podcast niye rek şey, Netflix reklamına dönüştü? <gülüyor> çünkü Netflix'in Türkiye'de olmasından memnunum ben. <gülüyor> o yüzden. Hani Netflix reklamına diye Bunu e, insanlara hani anlatıyorum. E, bilsinler. Çünkü hakikaten çok yeteneği durmadığını düşünüyorum. E, i̇kincisi ne kadar sonuçta e, çok insan kullanırsa o kadar çok İçerik gelecek, gelir, O kadar çok Türkçe içerik gelir, bilmem ne olur falan filan. Halbuki benim derdim yok Türkçe içerikte, benim umumda değil Türkçe içerik. A, a, yurt dışındaki içerik gelsiniz onası benim için daha iyi. Veya ne bileyim işte e, internetten, var. internetten dizi takip edeceğime bütün her şey Netflix'e gelsin, orada izlesem mesela. Yani Flash çıktı anda Flash'i Netflix'te izlesem. Ama onu Amerika'da şeyleri, da yapamıyor ki. Ya, Ama bir, bir dereceye kadar yapıyorlar yani belli başlı şeyleri, onası onlar. you say you want it And I have no trips about it And these play-out faces around me I want you to know where they go But they ain't got nothing on you So say I and open your mouth for me I got you locked down like police I know three to five you're doing life, so Please, please don't knock over my heart only you I don't worry about tomorrow 'cause my heart is full of you yeah my heart is full of you I is phony, they say I'm not really for you 'cause I slept around before you and I had fun, but now I'm done. So put your arms around me and I put away the snowflakes and you'll be my only, only. From the three to five, you do it, love so Please don't knock over my heart.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 the time is now i think ya sonuçta bak <gülüyor> işte ben, ben millet de okey seyredecekken sıçtı altını <gülüyor> nazar değdir nazar değdiriyor ya sonuçta geldi şimdi nazara inanma eee diyeyim çünkü Netflix iyidir. Türkiye'de. Netflix. Sen çila. Evet. Netflix'in Türkiye yemesi yoldu. Ee, şimdi muhtemel geçebiliriz. Muhtemel geçebiliriz. Ya normalde yapmadığım bir şey yaptım bu sefer. Senle izleyeceğiz diye. Yoksa ben bitirmiştim muhtemel. Bitirme işte. Allah Allah. Al. <gülüyor> düzgün düzgün izle. Ama şöyle bir şey de var. Hani dizinin temposu. Öyle hani, oturup oturup, dizi de değil evet, yani. oturup 13. Bölüm aynı şey, yani tek oturuşta izlenecek bir temposu yok. Evet. Ee, şey gibi değil. E, Daredevil gibi değil. Değil. Hatta Jessica Jones gibi de değil. Ya yani Jessica Jones'u ben... E, onun da temposunda belli başlı sıkıntılar vardı biliyorsun. Evet. Ben Jessica Jones'u e, çıktığında yurt dışındaydım. Hmm. Yani bilgisayarım e, yanımdaydı fakat e, hani şey hani istediğim zaman istediğim yerde indiremiyordum falan ee, dolayısıyla mesela ben onu mecburen parça pinçik izledim hmm. ama mesela Luke Cage Abi Luke Cage ile ilgili şöyle bir e, hani şunu şunu kaç, söyleyerek başlıyoruz. Şimdi geldik yedinci bölüm, yedinci bölümü, yedinci bölümü bitirdik galiba. galiba. Evet sekize sekize, sekize geçeceğiz. E, 13 bölüm var zaten. Yani evet. yarısını izlemişiz diyebiliriz. Evet, yarısını izledik. O yüzden bu yorumlarımız yarısı <gülüyor> için evet. geçerli olacak. Ee, Luke Cage gerçekten, yani daha önceki şeyleri, sonuçta Daredevil, bir sezon bir sezon 2, işte Jessica Jones e, izlediyseniz, e, hani beklenti anlamında, mesela Luke Cage bir de sonuçta, yani yeri kıymış işte, değilim bir boku tak tak tut minute dövecek falan bir ya yani biraz daha böyle akşam... Jessica Jones gördüğüm bir karakter yani evet, onunla evet. ilgili e, hani Netflix'in var bu dünyasındaki konumuyla ilgili az buçuk bir evet, beklenti e, evet oluşturmuş bir karakter işte Harlem'e gidecek zencileri dövecek falan filan hani böyle bir şey kafanla şey kuruyor yani biraz daha esnek bir karakter veya biraz daha aslında basit bir karakter gibi düşünüyorsanız yani şükür Bahane kabadayız işte gidiyor. Dedikanlı. Şaft ya herif. Evet. Zaten o, o muhabbet geçiyor işte. O kafa ee, var. Hani tabi zenci literatürünü çok bilmediğim için. Yani evet biraz. Orada şey e, muhabbeti geçiyordu e, bir sahnede. işte Paps'la konuşurken Hı -hı. hani e, benim en sevdiğim kahraman işte o Kinoya mı öyle bir karakterden evet. bahsediyor işte. E, hani Denci literatüründe geçen işte e, hani halkın temsilcisi işte e, şeye karşı, sisteme karşı savaşan bir fictional karakter zannedersem kendisi. Ama hani Luke Cage'in biraz şeyi var. E, nasıl desem? Bir mesaj derdi var. Tamam mı? Yani hmm. mesela e, Daredevil, Luke, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve e, Iron Fist'in ileride işte Defenders'ı oluşturacağını Hı. bilerek izliyoruz Hı -hı. tamam mı? Aynen. Şimdi Daredevil ilk çıktığı zaman bu bir şeydi hani bir risk alıyorlar heriften evet. sonuçta. Hani nasıl bir Marvel dünyası yaratacağız televizyon için, işte hani bunun tonu ne olmalı, hani biz bunu izleyicilere nasıl kabullendireceğiz vesaire vesaire gibi bir dertleri var çünkü bir alt yapı oluşturmak durumundalar. Ve e, Daredevil'la başladılar işte Fatoküde Adam Döven. aslında en klasik e, hani bu çizgi roman karakteri bunun hikayesini biz yapalım şeklinde girişikleri bir projeydi benim görüşüm tamam mı? Çünkü ne bir mesaj derdi var ne bir e, hani tamam görselliği sinematografisi Hı -hı. işte e, şey koreografisi vesairesi güzel ama Daredevil'in bir e, şey yok. Süper kahraman olarak kimliği yok diyeyim şey anlamında. Toplum içerisinde ya da ne bileyim hani ideal anlamında. Çünkü çok sıradan onun idealleri, onun konumu. Tamam mı? hani adaletsizlik var ama ben avukatım. Aynı zamanda da körüm ama iyi dövüşüyorum. Hani ben işte mahkemede çöz alamadığım adaletin karşılığını işte sokaklarda Çok adam ödüleri. döverek al alırım. Ya da sokakta adam dövüp e, bu, bu herifleri mahkemenin önüne çıkartırım e, gibi bir derdi var. Yani dünyanın en banal, en sıkıcı şey, e, kahraman stereotipi. Evet, yani dayak da yiyor. Yani bunun üstüne işte Ha ben bir de katoliyim. Katolik olduğum <gülüyor> için ben zaten hep suç du suçluluk duygusu içerisinde yaşıyorum. <gülüyor> bu iki karakterin arasındaki ikilemi de işte bu Katolikliğimle çarpı iki yapıyorum sıkıntısı var tamam mı? Ama bu da çok e, sıkıcı, sıradan bir şey tamam mı? Hani e, şey, Türkçe kelimeyi bulamıyorum. Hani bir e, morality e, şey hmm. var tamam mı? Tamam. Sıkıntısı var herifin, Hani çizgilerde ya, açmalıyım, Allah açmamalıyım. Allah hani bunlar yıllardır okuduğumuz çizgi romanlarda, ya. bütün filmlerde gördüğümüz evet. şeyler. O yüzden en klasik şablon. O yüzden de bu üç dizileştirilmiş üç e, Defenders karakteri arasındaki en sıkıcı karakter. <gülüyor> Doğruya doğru. Yani. Evet. Ee, Daredevil dizisini sen Daredevil'ı için izlemiyorsun. Yani bunu ben tamam, çevremdeki... Ozan Çevremdeki <gülüyor> herkesten aynı aynı yorumu Neyi aldım. Ki bence o konuda hak veriyorum yani. Daredevil 1. sezonu sen Wilson Fisk için izledin. Tamam mı? Hmm. Daredevil 2. sezonu da Punisher için izledin. Yani or <gülüyor> Daredevil tamam, karakterinin da orada şey gibi... Daredevil... Yani Ondan sonra bütün bunların yani sonuçta Daredevil şahit karakter gibi düşeceksin. Daredevil, Daredevil senin... etrafında dönüyor yani evet, Daredevil evet. işte e... şey gibi tamam mı? Jessica hani... Jones'taki Jessica Johnson ondan sonra şey Elektrik Bürosu ve ondan sonra Harlem'deki Papsın Barber Shopu gibi bir şey yani. Daredevil. Evet Daredevil. Yani Daredevil... her şey etrafında dönüyor elfin. Daredevil aslında öyle olmaması e gerek kiren aslında şey gibi ekmek gibi bir karakter tamam mı hmm. hani üstüne yağ sürsen şey reçel sürsen kahvaltıda yersin hani üstüne yani işte domates hani domates sosu şey e, peynir döksen pizza diye öğlen yani. yemeğinde yersin hani işte o birleştirici ekmek. karakter evet ekmek yani <gülüyor> Daredevil o yüzden derdi sıkıcı öyle. ama işte Daredevil'ın iyi yaptığı şey ne Hani üstündeki toppingleri iyi seçiyor. Wilson Abi, tamam. iyi, evet, Panisher yani. Bu konsepti düşünürsen o zaman Kaptan Amerika'da çok sıkıcı bir karakter. Hayır ama Kaptan Amerika mesela ben varım diyebilen bir karakter. En azından MCU'da tamam mı? Evet ama hani... Yani, yani idealini sembolize edebilen ve şey... E, bir bedene büründürebilen bir karakter. Ben normalde Kaptan Amerika umurumda sikimde olmayan bir karakter yani. Yani tamam yani şey demek için söylüyorum yani sonuçta... E, Amerika'da benzer bir karakter. Yani böyle bir karakter ihtiyaç var yani. Ama şey hani Daredevil'ı birinci sezonun başarısından sonra tabii bunun üstüne bir şey hani inşa etmeleri gerekiyor evet. dünyaya tamam mı? Ve Marvel'ın da hani genel bir felsefesi vardır ya biz bir tek bir tür değiliz. <gülüyor> tamam mı? Biz süper kahraman türü diye bir şey yoktur. İşte hani farklı farklı türlere bir süper kahraman entegre ediyoruz. Evet modeli işliyor. Yani işlemeye çalışıyor MCU. Dolayısıyla bir sonraki dizi şey e, Jessica Jones. Jessica Jones'da da aslında karakter odaklı bir e, hikayeden ziyade ki zaten Jessica Jones'u kim tanıyor ki diyerekten. Yeah. Orada da hani bu e, karakterin ya da bu dizinin konsepti kadın mm -hmm. ve şey kadın e, mağdur olmuş kadın evet. ve kendi mağduriyetini kendi gücüyle çözebilen güçlü kadın. Evet. Motifi. Evet. Bunu işleyelim dediler. Yani karakteri Aynen, işleyelim demediler. Yani. İşte evet. çizgi evet. romanı işleyelim demediler. Evet. Hani seçebilecekleri tamam işte çok da fazla hani ikonik Jessica Jones hikayesi olmayabilir. Ama aliens hikayesini seçtikler. Ama seçtiklerin, seçmelerin sebebi bu. İşte yönetmen kadın, yazar kadın, işte oyuncular ana karakter dedi katın Hani belli bir mesaj, belli bir tema, belli bir e, hani e, motif üzerinden evet. gitme olayı. Hani Jessica Jones'u sevmemin sebeplerinden bir tanesi bu. Hani ben, e, millet çok beğendi ama hani Jessica Jones karakterini oynayan kız hani adı neydi? Kristin bilmem. Ha, evet anladım. Hatırlamıyorum şimdi. Ee, hani oyuncu olarak seviyorum ama o rolde belki de kısıtlı olarak, belki de hani e, popülerliği nedeniyle bilmiyorum, e, biraz fazla işte e, şey yüzeysel kalmış bir oyunculuk sergilediğini düşünüyorum. Yani, tamam sürekli mı? Sürekli somurtan. Yani somurtması değildi, hani e, on çektiği acıyı yansıtma şekli çok hmm. yüzeyseldi, anladın mı? Hani 13 yaşında emo stripleri falan, vesaire vesaire. O yüzden hani o kısmı belki kasıtlıydı çünkü çok aşırı ağır yapmamaları Hı -hı. gerekiyor. Hani artı on altı olsa bile yani biliyorlar sonuçta ki 13 evet. yaşında çocuk da izleyecek Aynen. onu. Ve Marvel sonuçta Disney. Logosu var sonuçta. Evet. O yüzden e, belki o olayı hafifletmek için birazcık daha hafif bir e, oyuncuya onu canlandırdılar Bilmiyorum. Ama konusu çok ağır. Eğer yani derinlemesine inmek... Yani kötü karakteri çok acayip zaten. Şey... E, yani tecavüz konusunda işliyorsun evet. yani evet. bunu her e, türlü tecavüz aynı evet. tecavüz özel hayata tecavüz gerçi fiziki tecavüz evet ve bunu sen e, hani belki izleyici olarak e, algılamak da istemiyorsun reddetmek de istiyorsun hı hı. E, o yüzden birazcık daha hani çaba göstererek izlemen gereken bir dizi, o yüzden deride bu kadar akıcı değil. Evet, değil Tamam mı? Hani o yüzden sevenler çok seviyor, sevmeyenler sevmiyor. Ee, ben seviyorum ama e, hani benim ona karşı olan, yani o diziyi sevmem çok duygusal bir sevgiden ziyade hani rasyonel bir sevgi, Hı. tamam mı? Hani ben bunu ya ben, düşündüğüm ben zaman bu dizilerdeki e, temalar. Ya hepsinde var. Ondan sonra şeyi seviyorum. Mekanın içindeki e, bir karakteri anlatıyor ya. Yani mekandan bağımsız değil. Mekanın kendi içerisindeki bir karakter. Yani sokakta yolda giderken yanından geçen karakteri anlatıyor. E, film. Ondan e, ama o sokak da beraber anlatıyor. Yani evet, o evet. sokan bir parçası o. Yani hani ne bileyim bir yerde gittiğinde işte ondan sonra e, seni tanıyan onun bir mali kafasının e, yaşatıyor e. sana. O yüzden hani bölge bölge e, karakterlere bölgeler ver, vermiş olması da e, mesela bu dizi severinin benim hoşuma gidiyor yani işte değerli, health için, işte Jessica Jones işte health için artı işte biraz daha hani geniş bir şu şey var ee, Harlem işte Luke Cage işte Iron Fist de işte Tam olarak ne yapacaklar bilmiyorum. bilmiyorum. O, Iron Fist büyük ihtimalle Manhattan'da geçti i̇şte yani yani hani bu şeyi oluşturması e, hani Defenders'da olacağı için işin e, içinde hani Defenders'da sonuçta bütün bir şey New York New York'u ele alacak hani diye düşünürsek. E, bu bu kafa benim hoşuma gidiyor ve bunu hepsinde güzel bir şekilde yapıyorlar. E, ve ellerinde de sonuç şey rahatlığı olduğu için yani bizim 13 bölümümüz var. Bu 13 bölüm zaten hani her hafta çıkmıyor sonuçta. O yüzden klasik dizi e, şeyinde pacing yani işte e, hızında, temposunda çekmek zorunda değiliz. E, deyip dizileri o şekilde çıkıyorlar. Yani sen çünkü adam biliyor ki sen bir bir bölüm seyrettikten sonra ikinci bölümü seyreceksin. Evet. En kötü ihtimal üç bölüm seyreceksin size. O yüzden sana her bölüm sonu e, heyecanlı bir sahne bırakmak zorunda değil. E, ne bileyim her bölüm ondan sonra bir diğer bölümü destekleyecek bir şekilde bir, bir, bir hikaye akışı vermek zorunda değil. İşte bir bölümü tamamen hani şeyler işte bu e, keşfedildi gördüğümüz de bir bölüm tamamen adamın geçmişine Zart diye mesela geçmiş atladılar. Her bir orada o hayır, o hayır şey attı kafana. Hadi gitti kafası beynini koy bir tane diye beklerken. o bölüm sağa oturup her geçmişini diyorsun mesela. Ee, hani bu, bu rahatlığı, bu akış rahatlığını nasıl sahipler? Onda böyle e, mekanla beraber karakteri özdeşleştirerek gerekiyorsa sadece mekanı anlatarak e, karakteri iterek geriye ya karakter öne çıkarıp mekanı geri plan tutarak falan bu, bu şekilde anlatabiliyorlar. Şimdi Luke de böyle bu şekilde işliyor zaten. Evet. Ve ilk iki bölüm e, bildi şey yani. Hani artık bu konuda acayip temposu düşmüş. Ve e, yani bu anlattığım şeyle alakalı e, çok fazla yoğunlaşılmış iki bölüm seyrediyorsun. Yani adam işte Harlem. Harlem anlatılıyor yani sana orada aslında iki iki bölümde karakterleri anlatmıyor da Harlem ha, anlatıyor, Harlem, yani evet, zenci Harlem. konuşmasını anlatıyor. Ondan sonra adamların e, hani işte yok basketbol anlatılıyor anladın mı? Hani o o kültür anlatılıyor sana evet. orada. Zenci kültürü anlatılıyor sanırım. Barbarish yapma betleri. Ha barbarish işte adamın geçmişi işte gel işte sokak çetesi kafası. Baba yani yok işte. Yani babalar yok herkes ölüyor herkes silahlı bilmem ne çocuklar babadan öğrenemiyorlar o yüzden <gülüyor> serseri oluyorlar falan yani bu bu tarz bir daha sonra o Harlem'in serseri niye dayanan geçmişi ve ama bir yandan da işte kültürü e, hani oradaki zenci kültürü oradan doğan o kültür o zenginlik bir şekilde anlatılmaya çalışılıyor falan. Yani kendi kendini oradan kurtaranların ve oradan kurtaramayanların hayatları üstüne e, hayatların geçtiği bir yer burası diyor sana yani evet. Bu Harlem bu diyor. Ve bunu iki bölümde, iki bölüm veriyor buna bunu anlatmak için. Orada mesela Neil Docking'in işte ne olduğunu biliyoruz. Yani Docking ne olduğunu biliyoruz da hani Luke Cage işte orada yer süpürüyor falan. Hani böyle saçma bir şey işte arka plan işte bir hikayenin başlangıcını kuruyor falan filan. Ondan sonra üç ve dörtte dörtte anlatıyor galiba zaten şeyi. Luke Cage'in geçmişini. Dördüncü <gülüyor> bölümden anlatıyordu galiba. Evet dörtte olabilir. ya da beş galiba. <gülüyor> hani üçüncü bölümden sonra işler biraz daha çatışmalar, işin içine giriyor işte. Luke, Luke Cage karakteri. Yani hani zaten ilk çatışma 3. sezonda görüyorsun. 3. Işte. bölümde görüyorsun. Luke Cage karakteri hani kabuğundan çıkıp ondan sonra işte şey o evet ben bu işi yapmak... ...bana bir güç verilmiş ben bunu kullanmalıyım kafasına girmeye başladı Ya ben e, orada böleceğim seni. Hani Jessica Jones'a girmiş olmanın sebeplerinden bir tanesi de oydu mesela. Jessica Jones dizisinde Jessica Jones için sanki bir orijin hikayesi... ...anlatılmıyor gibi hissediyorsun. Tamam mı? Evet var yine geçmiş. Yani Jessica evet. Jones'u işte o şey... Neydi? Yani neydi? Jessica Jones hikayesini... karakter neydi? Kilgrave. Kilgrave'in keşfettiği, Kilgrave'in oluşturduğu... Yani hayata şey getirdi bir karaktermiş gibi lanse ediyorlar. Yani Kilgrave... Çünkü ben olmasam sen olmazdın kafasında gittiği için. Yani şöyle bir şey var. Hani Jessica Jones'u izlerken işte... E Jessica Jones'un evet işte hani güçlerini ilk keşfettiği dönemleri de görüyorsun çocukluğunu da kısmen görüyorsun ondan sonra Kilgrave ile ilk tanışırken nasıl tanıştığını da görüyorsun Mesela orada işte iki tane sokak serserisini döverken Kilgrave Hı. görüyor bu kızı o işte sen benim olmalısın diyor Hı. alıyor götürüyor kızı Ne bileyim bütün bunları görüyorsun işte güçleriyle işte sorumluluk arasındaki boğuşmasını da görüyorsun ama velakin bu... Flashback yok yani. Hayır, vla, flashback var. Aynen, ama bu flashback. hikayeyi anlatırken... Bu gücünü aldığı flashback hani. Mesela bu gençteki gibi aldın mı böyle bir... Tamptan çıkıyor süperim artık ben. Ha, falan. Yani. O yok yani. Ee, üstüne deney yaptılar. Kafası yok. O... Yani Jessica Jones'un işte... E, şeyi, e, misyonu... Hı hı. İşte hani karakteri tanıtma falan olmadığı için... Evet. Tamam mı? Hani illaki anlatıyor karakteri, işte böyle bir şey, şöyle bir şey, başına da buna geldi. Vardı. Ama şey işte, hani akış şekli hani bir orijin akışı değil, değil Jessica Jones'un orijini, tamam mı? Başlarken zaten bu kızın belli bir dönem süper kahramanlık yapmaya çalışıp sonra yapamadığını, sonra bir e, hani Killgrave'in işte kontrolü altında belli bir dönem geçirdiğini ve onun travmasıyla işte alkolik ve e, hani manyak. manyak bir şekilde hayatına devam ettirmeye çalışan bir kız olduğunu en başta söylüyor. Luke Cage'in e, karakter gelişim arkı bence çok yani yanlış bir tercih demeyeyim de bana bir tercih tamam mı? Hani sen o karakteri zaten görmüşsün. Hı -hı. Tamam mı? Jessica Jones da tam saklanıyor Hı -hı. biliyorsun tamam mı? Ondan sonra işte karısının ölümüyle ilgili Hı -hı. bir derdi var. Onda zaten o o karakter mesela Jessica Jones daha ilginç bir karakterdi Burada o kadar ilginç değil. Evet yani onu onlara atlayabilirdin aslında. Bir tamam de mi? daha daha özgüvenli bir karakterdi Jessica Jones tabi şey Luke Cage. Burada sanki hiç özgüveni Sadece kızları burada, görünce burada... sikerim ben seni diyor. O <gülüyor> kadar. Burada ezik... Kahve içelim diyor yani. Burada çok ezik bir ya yani Orada mesela barda bile saklanıyor olsa bile bir daha bir karizmatik dağındı. Tabii bu? olay, olay bir... çıktığında adamları pataklayıp dışarı atıyor da. Böyle bir şey vardı yani e, tip olarak da olsun ne olsa işte bir mekan sahibi olarak da olsa yani öyle bir karakteri vardı efendim. Burada bir anda, hatta ben o yüzden de mesela şaşırdım dizi izlerken ona dediğimiz hangi zamanda geçiyoruz? Yani evet. Jessica Jones'dan önce mi, Jessica Jones'dan sonra mı? Çünkü Jessica Jones'dan sonraymış gibi gelmedi bana film Evet, ilk izlerken. başta biraz şaşırıyorsun çünkü o herifin o Jessica Jones olaylarından sonra tekrar kabuğuna çekilmiş olduğunu evet. kabullenmek istemiyorsun. Evet. bir de bu kadar çok kabuğuna çekilmiş olması. Ha. Bir de hani hapisten çıkmış, hapisten kaçmış, tam, hani o, o geçmişten kaçıyormuş meğerse. Hı -hı. Ama hani Jesse işte öyle öyle bir geçmişten kaçıyormuş bir havası yoktu yani bir şeyden nereden evet kaçıyordu ama hani bu kadar ciddi eeeye aldığını düşünmüyordum aslında. Ya yani buradasa çok ciddi alıyor onda. Yani hani bir anda böyle e, adam ne kadar kork korkuyormuş tamam geri dönmekten. Ha, orada işte bir regresyon var tamam mı? Yani ha. karakterin işte ...birazcık daha e, cesur, atılgan bir karakter olacağını beklerken, Hı -hı. tamam mı, işte ilk üç bölüm, dört bölüm adam, hani ya ben, ben yerleri süpüreyim abi, de, evet, yani. ben saç süpüreyim. Yani karıştırma beni, bulaştırma falan triplerinde olması e, garip hissettiriyor. Ama şunu da düşünmek lazım tabii ki, e, bu on üç bölüm. Full izlensin, ondan sonra yorumlansın diye çekilmiş bir evet. sezon. Yani biz evet. ortasında yorumluyoruz. Evet. Yani e, onu da hesaba katmak var lazım. Büyük ihtimalle ben çok eminim. E, şeyi 13. bölümde izledikten sonra ki görüşümüz çok farklı olacak. Olabilir, evet. Çünkü yani e, hikayenin e, anlat, anlatım tarzı hani geri dönüp başa saracak gibi bir... E, izlenim veriyor. Ki mesela ben de Daredevil 2. sezonu yarattı etkiliyor öyleydi mesela. Ben onu iki parçada izledim. Hı hı. Ee, ilk İlk 5 bölümü izledim. Ondan sonra kalanını izledim. 5. bölümde durduğum durduğumda şeydi zaten hani eee <gülüyor> Punisher'ın yakalanıp Papize evet. davası. Zaten Daredevil 2 bölüm gibi yani. Evet. Ben sanki yani o, o bölümde adam yakalandı ya ve hap işte mahkemeye gidecek vesaire. Yani hikayenin o zamana kadar ki kurgusu bana şey diyor gibiydi, tamam mı? Hani evet bu sezon iki karakter tanıtacağız yine. Evet. Biri, bu birinci karakter. He, bu birinci karakterdi. İkinci karakter. Ikinci ha, karakter. Aynen. Ee, geri kalan beş bölümde. Aynen. Geri kalan beş bölümde elektraya gireceğiz. Gibi bir izlenim verdi, tamam? Çünkü öyle oldu yani aslında. Ya aslında bence öyle olmadı. Ee, hani o yüzden ben mesela 5. bölümün sonunda hayal kırıklığına uğramıştım. Yani Punisher bu kadar mıydı amına koyayım dedim. Hmm. ya yani ben Elektra ile geri kalan 6-7 bölümü idare edebilecek miyim şüphesindeydim. Hmm. Ki öyle olmadı nitekim. Evet. Tekrar Punisher'ı içeri yani aldılar. Içeri ee, o yüzden diyorum işte hani çok farklı bir akış izleyeceğiz bu noktadan sonra. Çünkü bıraktığınız yer de öyle çok kritik evet, bir, bir nokta. Evet şey. Ki... Ee, vallahi bu benim üçüncü sivri. Ama hakikaten ne çok sivri var ya. İyiyim bu konuda sivri evet, yakalama konusunda. Bayağı iyi sana. yakalıyorsun he. Sende ben, de bir Iron Fist şey var. Şey... E, çubukla Neydi, da... Çubukla. Çubukla sivri... <gülüyor> Gitti. E, henüz yakalayamadım ama çubukla. çok yakınım. Çubukla. Çubukla e, <gülüyor> sinek yakalama konusunda. Hani ramak kaldı. Ramak kaldı. <gülüyor> Neyse. E, garip... Dengesizlikler var Bak. ve bunun bu garip dengesizliklerin planlı olduğunu düşünüyorum. Tamam, göreceğiz bakalım. Yani göreceğiz. İşte. ama bana öyle bir his veriyor çünkü. Evet, e, yani son izlediğimiz bölümdeki bu kadar karakteri mesela. Tamam. Onun mı? dönüşümü bir anda böyle. Yani onun dönüşümü mesela e, çok hiç beklenmedik oldu yani. Yani şey yani beklenmedik oldu derken e, çat diye oldu yani. Hani belki beklersin hani karakter bu bu, bu şekilde olacağını, bek olacağını beklemiyor yani. Evet. Yani orada güzel bir hani sağa gösterip sol yani vurma bir şey yaptılar. Bir de çünkü hani şey böyle family aile muhabbeti döndüğü için Hı -hı. hani böyle hiç beklemiyorsun. Yani, bir, orada bir de, de işte hani Jessica Jones için de dedim ya hani Jessica Jones'a olan sevgim çok duygusal bir sevgi değil. Yani akli... Rasyonel bir sevgi yani şu parçayla şu parçayı getirince cesika, evet böyle olması son kendisi şey ya dedektif ya hı hı. ve sürekli bir e, röntgencilik üstüne evet. şey var ya evet. o yüzden o dizide aslında sen senin sanki röntgenciymiş hissi yani böyle hı. böyle şehre böyle bir bakı yani hep böyle bir onun gözünden röntgenli olmuşsun gibi insanlar hep böyle işte lüks gece Örnek işleri işte yani böyle bir böyle bir havası var o dizinin. evet. evet çünkü evet. o yüzden de biraz soğuk yani biraz uzak kalıyorsun diziden. Aynen çünkü karakterin Kara... derdinde, içine giriyorsun. Çünkü herifle beraber Her tutkulu. Hem tutkulu hem de adam dövüş yani dövüş şeyinde, bile hani böyle adamın hırsıyla beraber gittikçe sen sanki heriflerle yumruğunula beraber atıyormuşsun gibi. Yani seni o şey yapıyor. Ana sokmayı... Oraya ana sokuyor. Jessica Jones daha böyle bir soğuk, daha evet. uzak Mesafeli. mesafeliydi. Ee, Luke Cage de ikisi de var sanki. Yani, Luke yani hem Cage'de... hem böyle bir mesafe var. Yani adamla böyle bir şey yapamıyorsun kendine. Ee, ya da bilmiyorum belki biz zenci olmadığımız için. Evet. Adamla evet. Onu, onu, onu diyeceğim yani. işte bak. Hani Jessica Jones'un birazcık daha rasyonel bir e, sevgi duyuyorum diyorum ya Hı -hı. sürekli. Çünkü hani ben gerçekten o kadın yerine kendimi koyamıyorum. Tamam mı? Bir de kafaya ne ilgiliyorum? Ee, Kafada zorluklar. Hani o tecavüz travmasını Aha. ya da işte ya da ona benzer bir travmayı ben yaşamadım. Evet, yaşamadım. Tamam mı? Ee, dolayısıyla yani o karakterle empati kurmam çok kolay değil. Belki kadın olsam hmm. o Olabilir. o o zaman daha çok belki. Evet, belki daha çok çünkü hani tecavüz edilmemiş bile olsam o tehlikenin farkındalığı evet, evet. ayrı bir boyuttur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Hani tabii canım ya öyle bir şey düşünsen o şey sahnesinde bayağı etkilenebilirsin. Yani trişe herifi polisi gönderiyor ya hmm. öldürsün diye. Evet, evet. O sahne çok, mesela çok, çok bayağı güçlü et, bir sahne. Evet, mesela. çok güçlü bir sahne. Orada bayağı şey yapabilirsin yani, böyle rahatsızlık duyabilirsin. Ki duyuyorsun, yani orada o film o, o, o sahnede ya da ona ondan önceki bir bölümde galiba böyle bir replik geçiyor yani. Sen her, ne olursa olsun, tamam mı, bu insan hayvanın, tamam mı, bir cinsiyeti diğer cinsiyetini hani çıplak eliyle öldürebilecek evet. bir dengesizlik içerisinde evet. diyor, tamam mı? Hani, bir erkek bir kadını ne istediği kadar eğitimsiz işte şeysiz olsun tamam mı? Hani sırf bodoslama gücüyle evet. hani boğazını sıkarak evet. öldürebilir. Yani kadının bunun yapması imkansız, imkansız gibi bir şey. O yüzden kız kendini sürekli zorlayarak işte hani Eğitim, eğitiyor şey falan filan. Ve ona rağmen. Ona rağmen. Yani. Yapamıyor. Boş alna geliyor çünkü. Hayır bayağı iyi de dövüyor aslında He, oğlanı evet. da. O herif yani hayvan gibi tecavüz ediyor neredeyse ha. Ki diyor yani ee, şey Luke Cage'de de işte o e, zenci olmanın ya da Amerika kültüründe zenci olmanın e, getirdiği bir şeyi hissetmiyoruz biz tamam mı? Evet. Işte biz hani, hissetmiyoruz tabii de Amerika'da yaşayan işte e, Türkler Koreliler beyazar olsak belki bir nebze. Hani bir milim ee, daha fazla hissediyor olabiliyoruz. Çünkü zenci arkadaşlarımız olacaktı evet. belki. Tamam mı? Ya da ne bileyim işte çevremizde zencilere kötü davranan insanlar ya da zencilerin e, tepkisine görerek büyümüş Hı -hı. olacaktık. Bilmiyoruz. Ama e, ırkçılık kavramı burada çok farklı. Yani. Tamam mı? Evet. Burada da ırkçılar var. Hı -hı. Tamam mı? Hani Amerika'daki gibi sen zencisin, sen e, bir şeysin falan deyip bir ırkçılık değil. Daha belki saklı ya da işte soyut bir ırkçılık. Evet. Tamam mı? Yani ırkçılıktan ziyade belki e, bizisizli kavramı sınıfçılık daha çok. Sınıfçılık var. Daha çok. Sınıfçılık var. Ama çok net keskin bir hani ırkçılık yani kavramı evet, içerisinde bugün, bugün, bugün bir değerlendirilmiş. adamla yarın birleşip başkasına ırkçılık yapabiliyorsun. Evet çünkü o, o kemikleşmiş bir ırkçılık kavramı yok evet. mesela Türkiye'de. İşine göre. Tamam mı? Olayın şu, evet, şu anda Kürt, Mürt, Ermeni, işte Türk e, zaza maza deyip ırkçılık yapıyor olabilirsin. Hatta işte e, sokaktaki saat satan zincir abileri de ırkçılık ha, yapıyor evet. olabilirsin. Ama bunun bir şeyi yok. Sana daya, e, dayatılmış ya da senin yaşadığın bir Toplumsal çatışma üzerinden doğmuş bir şey Hı. değil çoğunluğu evet. tamam mı? Evet, daha çok siyasi. Evet, yani e, bir savaş yaşamamışsın bununla ilgili, Hı. anladın mı? Bu arada mesela şey de ilginç. Kölelik yapmamış yani, onlar evet. senin için. Şey de ilginç, e, mesela... O yüzden anlamıyorum ben çok fazla o... Yani, onu ben de anlamıyorum. Sıkıcı geliyor belki de, bizim bir için. Bir şey, noktadan bana sonra e, ilginç geliyor. Ya özellikle bu e, Luke Cage'i e, batmaya başladı. E, di, bu dizilerin geçtiği zaman dilimi hı hı. aslında günümüz. Evet. Ama sanki eee 70'lerde geçiyor. Evet, gibi. sanki yani sanki Çünkü bütün o özellikler öyle. Parlam bir de onun o var. Bir de Harlem'de sanki hiç zaman ilerlememiş gibi evet, bir evet, hava evet. var yani. O sonra hani ulan tamam evet Harlem, okey geçmişi de ondan sonra böyle olabilir ama ha, ha, yani adamlar hala mı aynılar? Yani tam bilmiyorum ben Harlem nasıl bir yerdir, ne yapıyorlar? yani bizim ama hala aynı olduğuna inanamıyor insan. Yani bizim e, şunu kabul yani yani bu kabul edilme edilmeyecek bir şey değil sonuçta gerçi ama. Hani bizim Amerika ile ilgili algımızın %90'ı filmlerden, dizilerden geliyor. Ha, tamam mı? Yani evet. Kalan %10'u da sosyal medyada evet. ne görüyorsak yani ondan işte merak geliyor. Yani filmlere gelip baktıysan baktıysa. ha. Dolayısıyla e, Harlem'in e, bizim kafamızdaki imajıyla Amerikalıların kafasındaki imajı çok farklıdır. Değil. Ha yani evet. çok farklıdır yani demem. Farklıdır. E, ve ama şöyle bir şey de var hani dizi bazın bazında konuşuyorum. Çünkü gerçek Harlem'i bilmiyorum. Orada işte o e, meclis üyesi olan kadın Maraya Sürekli işte kamera karşısına geçip işte Harlem böyledir, Harlem şöyledir. Şey Harlem'in zenci kalması lazım hı hı. muhabbeti. Yani e, şeye de yansıyor Mariah. E, tersirçılığa da yansıyor hı hı tamam hı mı burası evet. siyah kalsın arkadaş siyah kalsın diyor kalsın tamam mı? gelmesin kimse yabancılar diyor hani biz kabul ediyoruz herkesi ama yine de zenci kalsın evet. burası diyor ee, bunun ben buradaki e, zencilerin işte e, şeylerin hayat standartını yükseltmek için bir konut Çalışın projesi için. yapıyorum diyor ama öte yandan da bakıyorsun ki bu bunun finansmanı için işte silah, silah satıyor ve bu döngü, işte o politik e, kısır döngü e, sadece beyazların siyahları. siyahları yaptığı bir şey değil. Siyahların, siyahların da siyahların siyahları üstüne yaptı. çıkmak için yaptığı bir şey olduğundan falan bahsediyor. E, ki bu benim gördüğüm, tabii içinde yine olmadığım için. E, Jessica Jones'a da kısmen işte hı hı. vurgulanan şeylerden bir tanesi. E, ve benim de e, kadın arkadaşlardan duyduğum şeyler. Hı. Bu... Kadınlarda da varmış böyle bir şey. Yani bir e, rekabetçi ortamda kadının yükselmesine en büyük engel başka kadınlarmış. Ha. Ben böyle bir şey duydum yani. Peki. Çünkü e, böyle bir şey var sanki e, onlarda. E, yani yanılıyorsam düzeltebilirsiniz. Bu Yani bilmeden çok fazla e, birinci el deneyimi olmadan konuştuğum bir şey sonuçta ama... Erkek dominant bir e, hani iş ortamında ya da işte toplumsal ortamda sen yükselmeye çalışan bir kadın olarak görüyorsan kendini hmm. ya da öyle bir hırsın varsa sen e, yüksel, yani o en büyük, en tepedeki noktada 10 kişilik yer varsa sen zaten kendini şey olarak düşünüyormuşsun. Yani o 10 kişiden sadece biri kadın olabilir. Hmm, anladım. Tamam, toplum zaten bundan fazlasını kabul etmez. Evet. Ama başka bir kadın olursa evet. ya, bir ya o ya ben oluyor. Evet. O yüzden işte ayağını kaydıranlar genellikle yine kadının ayağını kaydıran kadın oluyor. Hı -hı. İşte e, vesaire vesaire. Yani böyle bir durum olduğu söyleniyor yani. E, zencilerde de. Zencilerde aslında aynı, aynı mantık. O nigger morbidi. Evet. Bunu kırmaya çalışıyor mesela işte o pops. Evet ondan sonra işte Luke Cage bana nigger demedi birbirimize birbirimize çakacağınızda gidin başka sen çeken mahveti <gülüyor> aslında niye birbirimizle uğraşıyorsunuz Muhabbeti var evet. ee... şey ben e, müziklerin çok iyi olacağını Hı. umuyordum Hı. müzikler iyi fakat e, sen de dedin ya hani sanki Harlem'de hiç zaman ilerlememiş Hı. gibi diye hani müzik seçimlerindeki çeşitlilik o kadar fazla değil. Değil evet. Ya zaten dövüşlerde belli bir müzik giriyor. <gülüyor> Ondan sonra e, onun dışında işte bar ortamında bar hani ortamda. sürekli farklı müzik çalıyor. Ya Zakat, işte, o şey dediğim gibi hakikaten e, ilginç yani. Hani zaman dilimi olarak e, Harlem'in e, böyle bir, bir Harlem var yani ama sanki Daredevil'da o, Jessica Jones'un zaman dilimiyle Alakası bir zaman makinesinden geçmiş gibi seviyorsun kendi. Evet. Ya yani renkler de öyle yani çünkü. Evet 70'ler. He yani o, o hava var. ama biz 70'lerde değiliz abi yani. Evet. Ve hani daha doğrusu e, şeyi de çok bilmiyorum çünkü Daredevil'da hiçbir zaman oturup da biz hangi zamanda ilimleyiz diye düşünmek ihtiyacı hissetmedim. Evet. Jessica Jones'da da hissetmedim çünkü zaman çok önemliydi, önemli olan mekan Hı -hı. şeydi. E ama bunda mesela olan biz neredeyiz? Hangi zaman bu... E, ya işte o bizim istiyan... yine şey e, kişisel olarak bize duygusal olarak dokunmayan ama belki de işte e, şey zencilerin kültürel patlamasının gerçekleştiği dönem yetmişlerse eğer hı hı. işte o disco ile olsun hı hı. Işte, e, işte Harlem tarafındaki hı. o müzik patlaması işte R&B ve hip-hop'un başlaması vesairesi. Ee, belki Amerika'daki zenci komünitelerinin 70'lere karşı bir nostaljisi var. Hani e, işte Shaft diyorum, işte Hı -hı. ne bileyim e, şey diyorum. Hani, BKB neydi? Evet o gerçi 90'lar falan da. E, hani kullanılan o şey müzikleri var ya... E, e, Diskom işte pam pam pam sesleri ha. hani o 70'ler sesleri evet. hani o film, o, o müziklerin çok kullanıldığı eski filmlere bakıldığı zaman hep böyle büyük afrolu, tamam mı? işte hani bol paça işte kotlu, zengin insanlar sürekli gelir ya aklına. Evet. Hani belki o orada bir kültürel hakikaten Zenci kültürünün mainstream'e girişi vesairesi o noktaya denk gelmiş olabilir, olabilir ve işte. Zenciler için o o o bir Rönesans dönemidir Anladım. ve o yüzden oraya bir nostaljileri vardır. İşte bu. Yani ben de bilmiyorum. Mesela bu bu kültürel katmanları biz tabi e, hani Bilmediğim maalesef için. bilmediğimiz için e, rasyonel bir şekilde çözümlenmeye <gülüyor> çalışıyoruz. Yani duygusal olarak ya da işte ortak bilinçten direkt tak diye bize şey yapmıyor. Dokunamıyor. Evet. Nez ki orada yani şey olmuyor. Ee... Ama işte şey hani biz 7'de bıraktık. Değil mi? 7'de bıraktık. Bundan sonra zaten 3. şey. E, ne? 3. perde. 3. act. Evet. 3. act'e girecek. Yani orada tekrar bir yükseliş Hı. yaşayacağız. Zaten e, şey gecinde karşı karnına kurşunu çaktılar ha. Ee, ya ha, şey de vardı tabi o yine 13 bölümlük bütün hikayeyi izlemeden sadece şimdi e, şimdiye kadar izlediğimiz şeylerle değerlendirince biraz saçma gelebilecek ya da işte zayıf kalabilecek e, kısımlar şey yoktu. Yani Luke Cage için çok büyük bir mücadele görmedik şu ana kadar. Tamam mı? Evet görmedik. Yani. yani adamla yani uğraştırmayın Adam beni. Adamı kokulmuyoruz değil mi? Evet. Için. Yani adamın tek mücadelesi işte e, evet e, benim baba figürümü öldürdüler. Hmm. Ondan sonra... İntikala evet, almak için bir yeni, Yeminimi bozdum. İşte evet. artık evet olaylara karışacağım işte kabadayım onunla girmesi. Ama herifin ama işte, üstüne yornafın, bina yornafın yıkılıyor, ha, herifin üstüne bina yıkılıyor, herif 50 kişinin arasında silahlı 50 kişinin arasında tek başına dalıyor, bir bok olmuyor, herifi çalınca edecek bir şey de yok. Tam, hani o yüzden o herif aslında herifi gören mi kaçıyor herkese. Evet, bir zorluk yaşamamış gibi görünüyor tamam ama zorlayacak bir şey olmamış gibi görünüyor. Bir de herif böyle çok böyle e, pasif bir tonda He. ya böyle gülümseyerek geliyor. Ondan sonra millet onu görüyor, kaçıyor. <gülüyor> hani herifin hakikaten böyle aşırı sinirlenip... Yani Hukuk olduğu bir şey yok, evet olmadı. Çok şahit olmadık henüz. Evet. Ama işte e, bu noktadan sonra muhtemelen şey, rage modunu göreceğiz. Zorlanacak... Yani işte ki zorlaması biraz zor bir karakter yani rea daha realistik bir ortam içerisinde anlatılan bir hikayede sen hiçbir şekilde zarar görmeyen bir karaktere ne yapabilirsin yani Superman şeyi gibi ee, peki, dileması şey gibi bu şimdi bu tam bu karakterler daha hani e, küçük ölçekte sonuçta Hı -hı. E, karakterler ve o yüzden küçük ölçekte şeylerde. Uğraşıyorlar. Hı hı. Ee, ama böyle bir noktada bazen şey demiyor musun? Yani <gülüyor> vur ağzına, anladın mı? Yani hı hı. hani elin elin küçük mafya babasıyla niye uğraşıyorsun yani? Ee, hani bu, bu çünkü mesela işte adamla geliyor yanına karşı karşıya geliyorlar falan işte. Anlıyor musun? Herif işte buna caka şey yapıyor, Hı -hı. E, ya işte sen temizlikçisin zaten yok, barbensin falan yapıyor. Ya ulan hayvan, ben, bana bir bok olmuyor anladın mı? Ben Hı -hı. ağzını vursam, ondan ağzın götünden çıkacak. <gülüyor> e, yani hani böyle, bu, hani bununla niye uğraşıyorsun? Yani bu herif hiçbir şey anladın mı? Hani bu şeye benziyor, e, mesela e, Batman'nin işte, e, Nolan'ın Batman'de mesela ilk filmde işte e, şey vardı ya, Falcon var işte, hani ee, hmm. ana düşman falkondu hani. Hmm. An sonra hani o falkon falkon tabi onlar küçük adamlar aslında onları hayettikten sonra asıl e, asıl psikopatlar ortaya çıkmaya başlıyor yani ya. hmm. işte o, hani öyle bir akış vardı yani. Aynen. Bu da onun gibi hani bu muhtemelen küçük herifler e, ama bunun farkında değillermiş gibi yani sanki yani günlük mücadele ediyorlar şu anda. Evet. Ondan sonra ve hani o günlük mücadele ettikleri adamlar aslında bunların kendi özel güçler olduğu için yani masubasyon gibi bir şey yani. Bu. Evet, denklik yok. Denklik yok yani. Evet. Ve hani ama herif bir şekilde karşındaki mafya babasının senin denk olduğunu inanmaya çalışıyor, inandırmaya çalışıyor kendini. Ama değilsin yani, ha işte değil mesela... Kaybetmeye mahkumsun aslında. İşte herifi tehdit ediyor. İşte seni hapiste sen çıktığını açıklarım diyor. Yani şimdi <gülüyor> ya komik oluyor ama bu. Yani çünkü ne yani keyif Ne diyorsun? Lan bir tane bitch slap yapabilir her falan mı yani? Bitch slap yapsa da hakikaten işte o, onu ona engel olan e, olması. Yeminle onu bir, bu tarz şeyler mesela ben izlerken sorguladım ya. Yani. yani abi bu ne lan ya? Sen Harlem'i niye kurtarıyorsun? Bir herif Harlem'den de değil ya. Yani. Evet. Hani Harlem'den değilsin. Harlem'de doğup bilmemişsin. Harlem'i niye kurtarıyorsun? Ya yani Harlem'le ilgili yani şu ana kadar açıkladık. Açıkladığı şey bir e, karısının evi. Paps da zaten o şekilde tanışıyor. K karısı gönderiyor muhtemelen. Ondan sonra Papsta baba figürü oluyor. Papsı da öldürüyorlar. Tamam Yeminimi işte. bozdum. Ya evet ama hani yani. Aynalı tarih ya Elif. Evet hani öyle bir şey <gülüyor> ama hani o mekandan olmaması da aslında bir bir bir sıkıntı. Yani Elif'in Harlem'de olmaması bence karakter için büyük bir sıkıntı yani. Yani bence o, onunla da oynayacaklarmış gibi geliyor çünkü. E, şey muhabbeti geçiyor zaten. Hani senin zaten buradan olduğunu bir de işte e, geçmişinin de Sen işte Harlem'i ne bilirsin lan ha. bu herif ya. İşte bir silah. Ben Harlem'in bilseler... doğdum ben bilirim falan yapayım. Yani şey konusunu da işte çok şey yapamıyorsun. Ee, yine kafanla algılıyorsun yani. E, duygusal bir e, ...şekilde dokunmuyor sana mesela. Ee, sürekli geçen işte... ...baba yok. O yüzden oğullar... ...saçmalıyor. O yüzden... işte e, ...vesaire muhabbeti var ya. Ha. Mesela işte şey... ...Katınma da babası yok. Evet. Tamam mı? ve ba Baba figürünü de kendi öldürüyor. Evet. Baba figürünü de kendi öldürüyor. Ee, dolayısıyla... ...o aslında kendi kendini yaratan... ...bir şey. Ee, nasıl desem... Cottonmouth'ın kötü olması aslında kendi eliyle olmuş evet. bir şey. tamam? Mı? Başkasının eliyle olmuş bir şey değil. O yüzden o herif işte zirveye çıkıyor. En evet. kötü adam oluyor. Ee, ama işte şey de hani onu da empati kurdurmaya çalışıyor ya. Aslında senin öldürttüğün her gün öldürttüğün sokaktaki zenci herifle tamam mı? Senin aslında hiçbir farkın yok. Hatta senin onlardan çok daha rahat bir çıkış şansın varken kendi elinle kalmışsın evet, yani. içeride kalmışsın. Hani bu kıyaslamayla, bu kontrastla muhtemelen bir şey, hani bizden bir duygusal tepki almayı bekliyorlardı. Yani belki Amerikalılar almıştır. Biliyorum. Ama Hani şey sliding doğrusu muhabbeti var ya bir bir seçmenin işte hayatı nasıl etkiliyor <gülüyor> falan filan. Ama mesela o şekilde o herifle bir empati kuramıyoruz biz tamam mı? Yeah. Yani o herifin işte dayısını öldürmüş olması ki hani bunu lafla söylüyor işte gösteriyor hani onu sadece evet bu böyle böyle bir şey olmuş. Evet bu böyle bir böyle e, bir travma yaşamış böyle bir travma yaşamış ve bu travmanın böyle bir e, adamın bu şekilde etkilemiş olması mantıklı evet. diyorsun geçiyorsun şey yapamıyorsun hasiktir yani ne yazık hani e, bu orospa büyük annesi de hani hmm. ne pislik karıymış deyip de hani kızamıyorsun da öyle o yüzden biz mesela atıyorum Dizi çok böyle hani aşırı derin ve aşırı hani şey yoğun olduğundan da değil, hani bir eser olduğundan da değil, değil ama mi? hani beş katmanlık bir hikaye evet. veriliyorsa biz üçünü alabiliyoruz. Üçünü alabiliyoruz. Öyle bir durumda var. Ama ben şu ana kadarki akışından da e, memnunum açıkçası. Yani şimdi yani, işte, akışından memnunsun ama mesela bu dizi her hafta bir bölüm yayınlanıyor olsa izlemezsin bu şey. İzlemezsin ya. Yani evet. ilk yani iki, iki, iki bölüm için özellikle diyorum. Iki, yani ilk bölüm izlersen ikinci bölümden sonra bırakırsın yani. Ya mesela şey diyor. E, biz ile de konuştuk bunu. Aviye dedim ki, hani daha e, loket çıkmadan. Yani Luke Cage'den benim iki tane beklentim var. Bir işte Luke Cage'in adam dövmesi. Hı. Tamam mı? İki e, Luke Cage'in Harlem'de geçiyor olması ve hani bütün yapımcı ve e, işte müzik prodüksiyonunu yapan tipin tiplerin de hani bu bilinçle evet. e, müziklerini yapıyor olması. Hani müziklerin iyi olacağını ve görsel müzik e, şeyinin Bileşimi. bileşiminin güzel olmasını bekliyorum demiştim. Nitekim var o. Var, o var. Ee, ama mesela Abi'nin derdi şey, e, o mesela bizim kadar işte şey yapmıyor. E, çizgi roman kafasıyla izleyemiyor. Ha, tamam o gerçekten dizi kafasıyla izlemek istiyor bunu. Dolayısıyla e, hani, dizi'nin e, göstermeye yansıtmaya çalıştığı ciddiyet aslında. MCU kapsamında baktığınız zaman işte Agents of Shield, işte Hı -hı. Agent Carter, işte e, filmleri, hayır, men, zıvır. Hani kendi dünya realizmini en en ciddi alan. Tabii tabii yapımlar. Bayağı tamam mı? Hani, bayağı Evet, Marvel'ın işte Netflix dizileri, değil mi? Evet. Yani Avengers'tan daha ayakları yer basıyor. Tabii. her türlü ayağı yere basıyor. Ama işte mesela abi o ayakların yere basma eee girişimini gerçek dünyayla kıyaslamak istiyor. İşte atıyorum Hı. şeyle yani gerçek dünya realizmiyle kıyaslamak istiyor. Başka dizilerinin. Başka dizilerin. İşte True Detective olsun, işte Hannibal olsun vesaire olsun. Vur olsun, zıvır olsun. Ee, Şeye gidiyordum işte ben de. Hani biz böyle Kafka'yla falan çok böyle uzay ıvır zıvır muhabbet yapıyoruz ya. İşte Bizim en sevdiğimiz muhabbetlerden bir tanesi şey e, bu sonsuz evren teorisi. Evet. Sonsuz evren teorisi de diyor ki işte eğer evren sonsuz büyüklüğünde ise bu sonsuzluk içerisinde bütün ihtimallerin gerçekleşmesi mümkündür. Evet. Dolayısıyla e, evrenin herhangi bir yerinde gerçekten dünyayla birebir ama yani şey e, MCU'nun birebir yaşandığı bir dünya var. <gülüyor> evet. Ben, ben o şekilde izlemeyi seviyorum. Tamam mı o tamam. diziyi? Tamam mı? Evet, bizim dünyamızdan çok ufak in bir a farkı var. İne Galaxy Far Far Away. Evet, İne Galaxy Far Far Away. Bizim dünyamızda neredeyse birebir aynı olan ama süper kahramanların olduğu ne bir, dünya bir, bir dünya var. Ya o, o dünya gerçekliğinde olabilecek şeyler. De, evet, <gülüyor> yani. Tamam mı? Tabii ki. Hani onu öyle izlediğin zaman hani dünyayı ne kadar... Zaten ayağı yere basıyor dediğin şey o zaten. Evet. Yani... dünyayı kabullenebiliyor musun etbilmiyor evet. musun yani o kafayla ile izince çok eğlenceli oluyor tamam mı? hani çünkü ben o hayalleri kurmayı da seviyorum hani ne bir de sonuçta şöyle bir şey var yani e, zaten Stan'un sevdiğim Marvel filmleriyle e, bu dizilerin daha sonra e, aynı tonda olmasını olmaması daha mantıklı. iyi bence e, çünkü bir tanesinde hakikaten işte dünya şey Uzaydan çekiş sallayan utanrı <gülüyor> geliyor. Anladın mı yani? Bir, yani hani zaten bu kadar ayağı yere basan veya bu kadar ee, küçük ölçekli bir, bir şey yok zaten orada. orada. büyük ölçekli bir şey var evet. yani. O işte e, ancak o büyük ölçeğin hakikaten e, insanların günlük yaşamına etkisini e, bu karakterler üzerinden görüyorsun zaten. Evet. Ve zaten olay da o yani. New York'te yaşayan anlamla ve işte evet bir dışarıda bir e, farklı bir gücün ve farklı bir karakterin süper karakterlerin süper kahramanların olduğunu bilen Gaster ne okuyor yani hmm. mı? hani e, ama bir yandan da donutını yiyip kahvesini içen insanların e, evet. başından geçenleri anlatıyor yani hani bu insanları da birinin yardım etmesi gerekiyor yani sonuçta hani süpermen nasıl herkese yetişemiyorsa Ondan sonra hani Superman'in sidekick'i olaraktan birinin düşünsen işte hani bu işlere bakması gibi. Veya ne bileyim <gülüyor> nasıl Avengers var sonra bir de işte Avengers'ın yok alt kolu var üst kolu hani bu, bu tarz gruplarda oluşturup anlattıkları hikayeler var sonuçta. Yok işte Young Avengers falan hani uyduruyorlar bir şeyler. Ya onun gibi sonuçta bu olması bu bir şekilde mantıklı geliyor insana çünkü ee, bu adamlar Avengers'ta yer alanlar kadar kuvvetli değiller. Ee, ama günlük sorunları çözebilecek ve insanların işte ağaçtan kedisini indirebilecek kadar da kuvvetliler. Hı hı. Hani e, local hero'lar yani bunlar. Yani bir parça mesela örümcek adam evet. şeyindeler tabii yani. Tabii tabii. Ee, o yüzden e, bunu, bu, bu şekilde ayağı yeri basan şey e, ayağı yere basacak şekilde anlatılması bence mantıklı. Yani. Çünkü Avengers kafasını anlatmaya kalksa Avengers of S.H.I.E.L.D. gibi oluyor işte. Ya ben bu arada... <gülüyor> Çünkü Avengers kendini süper kararman zannettikleri için. Hani şey demişken sen e Avengers'ın alt üst bilmem ne kolları falan Avengers'ın evet öyle bir sürü şey var işte West Coast Avengers Great Lake Avengers ha, işte ya. bilmem ne falan filan. Ama <gülüyor> Civil War sonrasında e ben çok Avengers okuyordum. E dizi olarak eğer bir, bir sürü işte Marvel dizisi daha gelecek ama e, bu saatten sonra işte Civil War sonrasında bence yapılabilecek e, bir dizi varsa e, İniştif diye şeyler var. Hani bu Sokovia Accords bilmem ne muhabbeti var ya. Normalde işte Civil War sonrasında hani e, Registration Act işte çizgi romandaki şey. E, Registration Act'ten sonra olay şu zaten. Hani Süper kahraman olacaksan, sen bir kere kayıt ol. Hı -hı. İki, öyle boş hareket etme. Hı -hı. Ee, üç, e, Eğitimli çık abi sahaya. Hani ben, süper gücüm var deyip, işte malak gibi ortaya çıkıp, Hı -hı. şey yapma. O yüzden şey yapıyorlar, genç, süper güçlü insanları toplayıp bir kamp yapıyorlar, tamam mı? Yani, <gülüyor> iniştif dedikleri. Abi. Mesela, o tarz bir şeyi izlemek isterim ben. Evet. Çünkü MCU'da artık o noktaya geldi. Şimdi. Mesela bunu bunu söyledim. Aslında şöyle bir şey de ee, bu Netflix'teki Marvel dizilerinin zorlayan bir şey. Abi adamlar geri çok gerildiler. Neydi? Marvel evreni içerisinde. Tam zaman, yani timeline içerisinde. Çok geride hala New York Incident yani anladın mı? Hani ee, hayır ama şey falan söylüyor işte ee, hani Kaptan Amerika yok artık işte kaçtı gitti. Onlar ne söylüyor ya? Ha? Onlar söylüyor? Onu Agents of Shield'da mı söylüyor? Onlar Agents of Shield abi. Agents tamam. of Shield'te söylüyor onu. Çünkü Agents of Shield daha şeyde güncel gidiyor. Bu adamlar hala insanlıtlar yani Incident oldu işte süper kahramanlar çıktı kafasındalar ya mesela e, bu dizilerin de aslında filmlerle aynı timeline'a e, ulaşması daha farklı kapılar da açar yani işte arkadaşım ya ya şey sokak işte var. imza atma falan yani şimdi Luke Cage, Daredevil bunlar da kendilerini bir şekilde kayıt altına almak aldırmak zorunda kalacaklar öyle değil mi? Yani o muhabbete gelmediler evet. Ama e, zannetmiyorum ki farklı bir zaman diliminde olsunlar. Bunlar. Hayır, zaman farklı zaman diliminden bahsetmiyorum. Geridener. Ya ilk Avengers'lar hala bunlar. Yani ilk Avengers sonrasındalar hala. Ya yani, Civil War üzerinden üzerinden ise Avengers 2 geçti. Ee, Iron Man 3 geçti. Ondan sonra e, şey Winter Soldier. Winter Soldier yok. Winter Soldier geçti. Ee, Winter Soldier, geçti. Ee, Winter Soldier... Geçti. Geçmedi. Üçüncü Geçmedi. film geldi işte sonra. Yani işte, Civil War geçti. Civil War, yani hani üzerinden bir sürü şey, olay geçti. Anladın mı? Yani. Ama adamlar hala Incident oldu. Incident'da işte bütün dünya değişti kafası. Hala oradalar. Halbuki birazcık daha öne gitmene lazım. Gidemiyorlar yani. Orada böyle bir bubble içerisinde kapalı kalmış gibiler. Ee, evet öyle bir şey var sanki. Çünkü Gerçi Daredevil birinci se, ikinci sezon çıktığında e, Civil War daha olmamıştı, değil mi? Olmamıştı ama Avengers 2 oldu abi. Dünyanın konusunda şey şehri indirdi. Ultron oldu yani hani. Ya Ultron Amerika'da olmadı yani. Ya, Amerikanların. Amerika Amerikaların... Hayır ama şeyi de değil yani. Ultron Amerika'da olmamış olabilir ama sonuçta haberlerde <gülüyor> görebilirsin veya işte ne bileyim insanın sonrası çünkü yani olay değişti. Tamam, incident oldu okey. E, ondan sonra Ultron oldu. Hayır, niye incident oldu peki o olay? Çünkü... E çünkü New York'ta Ay, oldu. Hayır, hayır. Çünkü ondan önceki şeylerde hep Battle of New York diyorlardı. E, Battle of New York diyor, incident diyor. Yani niye ona incident denmeye başladılar? Gatil incident dediler diyorlardı. Bir Battle of New York vardı. Battle of New York şey de gördük. Gaztuk küpüründe gördük. Hep incident diyorlar. Öyle mi? Evet. Neyse, bence... Fok fok bitirelim. Bitirelim Bence yapmadan önce bir bölüm daha izleyelim. O saat kaç? Yok lan, yatır. Ben izlerim çünkü yarın şey olacak. Sabahtan başka işler olacak. Birlikte izlemeyeceğiz anlaşılan. İnsan izler. Ben izlerim. Ondan sonra sen de bitirince Skype'tan devam ediyoruz tamam. <gülüyor> O zaman bitiriz. gençler. E, evet arkadaşlar. Look bu... Cage. Netflix. <gülüyor> <gülüyor> Netflix. Look Cage. Ee, ilk kere yorumlarımız. Ilk yorumlarımız böyle. böyle. İkinci yer için. Yani final yorumlarımızı da inşallah. Ya aslında ben şeyi falan da konuşmak istiyorum. Ee, bir ara. Ya şey denedik sonuçta Skype, denedik çalışıyor. Hı. Yani ses kalitesinde çok bir evet, evet. şeylik yok. Ee, editim zaten ben yapıyorum. Ee, o yüzden e, şeyi falan da konuşalım bir ara. Ee, e, the Girl With All The Gifts Olur, de konuşalım. konuşalım. Çünkü ben beğendim filmi. Ben de konuşmak isterim. Ee, ondan sonra... E, devam ederiz öyle. Zaten şey, Kasım e, oyun ayı. Oyun ayı. Yani bin bir türlü bok çıkacak. Evet, şey geliyor. Dr. Strange. Doktor Strange 4 Kasım. Mr. Strange. Ee, onu da konuşacağız. <gülüyor> Bakalım, yani Eylül'de konuşulacak şeyler var. Ekim'de. Mr. Doctor <gülüyor> Strange. İzledim mi onu? Ha izledim. Ya. <gülüyor> ya ben, ben kasıntı buldum onu. <gülüyor> Çok genzetçiydi o diyalog. Ee, neyse, o zaman. O zaman arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz. Geeks.com Geeks Evet gençler, Luke Cage e, ilk 8 bölüm yanlış hatırlamıyorsam yorumladık. E, Luke Cage'i aslında Daredevil veya bir nebze Jessica Jones kadar iyi anlamam mesela şahsen benim. Çok mümkün değil çünkü çok kültürel, çok etnik bir e, altyapıya sahip olduğunu hissettiriyor. Yani gerçekten de o derinlik olmasa bile o dizinin içerisinde e, bu bariyeri... ...size bir şekilde e, koyuyor. Doku ve müzik, atmosfer vesaire bunlar zaten e, Marvel, Netflix dizilerinin çok iyi yaptığı şeyler. Defenders'ın yani Def Daredevil'ın, Jessica Jones'un Luke Cage'in ve işte Defenders oluşturacak bir diğer karakter olan... E, ...Iron Fist'in muhtemelen o da <gülüyor> Manhattan bölgesinde geçecek diye tahmin ediyorum. İyi yaptığı şeylerden bir tanesi... ...sanki bütün dünya o muhitmiş gibi e, olayı kurgulayıp anlatması... ...tek bir hikaye anlatma anlamında daha... E, ...belki sağlıklı ve oturaklı bir e, ortam sağlıyor. Fakat yer yer her ne kadar işte e, diğer dizilerden karakterler vesaireler görsek de... ...genel Marvel evreninden birazcık daha izole olmuş gibi... ...bir his almıyor da değilsiniz. Bu editör notlarını... Niye yapıyorum? E, karşımda kimse yokken kendi tarafımı birazcık daha e, savunabileyim diye <gülüyor> belki yapıyorum. E, belki de podcast'lerle kim dinliyor, kim dinlemiyor tam olarak emin olmasam bile. Fikirlerimin ya da işte e, o an aklıma gelen şeyleri e, birilerinin potansiyel olarak dinliyor olabileceği hissi bana terapeutik bir e, rahatlama getiriyor. Belki de ondandır yani biraz ego tatmini, birazcık e, <gülüyor> psikolojik rahatlama vesaire. Bundan sonra belki ana podcast'ten e, bağımsız ufak tefek birkaç dakika kendi fikirlerimi e, sizinle paylaştığım <gülüyor> editör notları hazırlayıp podcast'lerin sonuna ekleyip Eklemeyi planlıyorum. Böyle bir şey var kafamda. Son zamanlarda neler düşünüyorum, işte aklıma gelen şeyler neler. Bunlar çok yüzeysel e, sığ şeyler de olabilir, kendimce derin olduğunu inandığım şeyler de olabilir, saçma sapan şeyler de olabilir ki muhtemelen çoğu saçma sapan şeyler olacaktır. E, son zamanlarda mesela benim en çok düşündüğüm konulardan bir tanesi yapay zeka konusu. E, hani Konuyla ilgili çok aşırı derecede bilgi sahibi değilim yani bütün podcastlerimizde olduğu gibi... Konunun uzmanı olarak konuşma konusunda biraz çekincelerim var çünkü değilim o yüzden çok da ciddiye almayın isterseniz. Yapay zeka kelimesi son zamanlarda çok fazla e, gündeme geliyor işte kendi kendine giden arabalar işte Google'un Facebook'un işte ve daha bir sürü şirketin el ele verip bir yapay zeka programı kurumu, organizasyonu kurmuş olması. Elon Musk'ın OpenAI var mesela. Peki bizim anladığımız yapay zeka ne? İşte bilim kurguda gördüğümüz insanları öldüren işte robotlar mı yapay zeka? Yoksa daha indie filmlerde gördüğümüz insan olma yolunda evrilip insanın üstüne çıkabilen kişilikler mi? Ya, Mesela benim en çok kafamı karıştıran ya da işte kendi, kendi, kendi kafamın içerisinde tartıştığım şeylerden bir tanesi zeka ile bilinçleri burada ayrı tutmak mı gerekir yoksa aynı tutmak mı gerekir? Çünkü ikisini çok farklı tanımlayan insanlar da var. İkisini birbirini tamamlayan bir bütün olarak da düşünenler var. Yani bizim karşımıza çıkacak yani Singularity kaçınılmaz diyoruz Singularity dediğimiz şey insan bu da çok tartışılan aslında hani farklı şekillerde yorumlanan ama muhtemelen tek bir e, mantıklı bilimsel e, tanımı olan bir kelime ama genel anlamda Singularity dediğimiz şey yapay zekanın insan kapasitesinin üstüne çıktığı an daha doğrusu bir başka tenimi tam olarak adını hatırlamadığım bir kanun var. Ee, hani belli bir yıl aralığı içerisinde işlem kapasitesinin belli bir iki katına çıktığı. Yakında tam olarak ne zaman bilmiyorum tahmin edilen sene. Kuantum fiziğinin e, getirdiği bu tunneling efekti denen bir şey var. Yani e, elektronları ne kadar izole ederseniz edin. Bu elektronların e, izolasyondan geçebileceği incelik, küçüklük boyutuna ulaşma durumu. Yani biz işte transistörleri, işte çipleri yaparken işte küçülterek daha fazla transistörü işte e, daha küçük bir alana sıkıştırarak işlem kapasitesini arttırıyoruz. Küçüldükçe bu kuantum tunneling efekt e, devreye girecek ve bu devreye girdiği zaman direnç kalmayacağı için yani elektron var veya yoku 0 veya 1 olarak kabul ederseniz e, e, o izolasyonu sağlayamayacağımız için bir fiziksel sınıra varacağımızla ilgili. Bu sınır da bir singularity olarak kabul ediliyor yanlış hatırlamıyorsam ki yanılıyor da olabilirim dediğim gibi. Ama neticesinde bazı birazcık daha mekanik bir yaklaşımda bir programın yani bir robotun yani robot derken tabii bunun hem mekanik hem elektronik parçalarını da ele alıyor oluyoruz. Bir robotun kendinden daha iyi bir robot yaratabilme kapasitesine ulaştığı anda olarak da değerlendiriliyor bazı yerlerde. Kendi kendini geliştirebilen ve insanın geliştirebileceği daha daha iyi bir program robot üretebilen bir robot ortaya çıktığı zaman bunu genellikle işte ana akım medyada işte singularityinin vardığını işte oluştuğu an, ve gerçek anlamda işte yapay zekanın oluştuğu an olarak kabul ediyoruz. Peki bilinç bunun neresinde var oluyor? Yani zeka kısmını, yapay zekanın zeka kısmını problemi algılayıp, analiz edip çözüm yani üretebilmek kapasitesi olarak düşünürsek eğer, bu üç e, adımı atmak için bir kişilik, bir bilinç, yani ben var mıyım yok muyum sorusunu sorabilmek kapasitesi e, dahil olmak zorunda değilmiş gibi. Geliyor. Peki e, kendi kendinin varlığını, dünyadaki varlığını algılama, hissetme ve işte bunun bilincinde olmak yapay zekayı ne kadar etkiliyor? Yapay zekanın içerisinde bu var mı yok mu? Bu mesela tartışılabilir bir konu gibi geliyor. Yani birazcık daha araştırmayı tabii ki. E, tabii o zaman da soru şuna geliyor. Bu yapay zeka bilinç sahibi olduktan sonra kendini... İnsanların ve işte bizim dünyamızın içerisinde kendini bir yerde konumlandıracak mı, konumlandırmayacak mı? Şimdi en çok kullanılan bilim kurgu troplarından bir tanesi işte bir robota, bir yapay zekaya insanlığı koruması için bir dizi, komut ve parametre sunuluyor. Ama işte robotun ya da işte yapay zekanın ulaştığı karar noktası işte evet insanlığın en büyük tehlikesi insanlık olduğu için insanlığı kurtarmak için insanlığı yok etmeliyim vesaire gibi bir döngüye giriyor ve ondan sonra herkesi yok etmeye başlıyor tabii ki ama bu olacak mı yani temel yapay zekadan korkulmasının temel sebeplerinden biri budur ya ee, robotlar ayaklanacak ya da biz robotların kontrolü içerisinde koyun gibi yaşayacağız Matrix var bunun örneği olarak ne bileyim, şey bile var. wall de bile benzer bir konsept var. İşte e, kontrolün ele geçirilmesi konusunda en iyi örneklerden bir tanesi 2001 e, Space Odyssey'deki hal olabilir. Şey de keza öyle. Prometheus'teki David'de de böyle. Yani bu sorgulama olayı, yani ben var mıyım yok muyum? Ben varsam varlığın neresi içerisinde konumlanıyorum vesaire gibi e, düşüncelere bir yapay zeka kapılır mı, kapılmaz mı? gibi bir soru. Mesela e, H.E.R. filminde buna benzer bir e, durum vardı. E, filmin sonunda spoiler olacak tabi. E, filmin sonunda adını hatırlamıyorum tam olarak hangi ismi vermişti e, Scarlett Johansson'ın seslendirdiği yapay zeka ya ama o filmin sonunda diyor ki, biz insanlara göre çok daha hızlı düşünüyoruz, çok fazla veri alışverişi yapıyoruz. Dolayısıyla biz bazı şeyleri hani kendi aramızda konuşup, size geri dönüş yapacağız, o yüzden kayboluyoruz ortalıktan deyip çekip gidiyorlar. Hani böyle bir durum mu olacak? Yani yapay zekanın fiziksel boyutu, tabii işlemciler, iğrlar, ramler, hard drive'lar. İşte bilge alı teri, işte fiber kaplar vesaireler bir fiziksel komponatı yine olacak muhtemelen fakat bu fiziksel kısıtları eğer yapay zeka kendinden daha iyi bir yapay zeka üretebiliyor ve donanım ve yazılım üretebiliyor ise bunu aşması ne kadar sürecek yani fizikselliğini aştığı zaman fiziksel sınırlarını aştığı zaman e, dünyada kalmak isteyecek mi mesela e, hani bizim fiziksel sindirilerimizde sahip olmayacak sonuçta Belli bir e, kaynağı ihtiyacı olacak ama bu kaynak e, su olmayacak işte belki e, yer çekimi kısıtları onları çok da e, ilgilendirmeyecek işte atmosfer var mı yok mu e, bir yerden bir yere gitmenin işte e, fiziksel e, maliyeti Ondan sonra o zamanın maliyeti vesaire vesaire gibi kısıtları olmayacağından belki yapay zekalar toptan çıkıp bir tane uzay gemisi üretip başka bir yere geçiş yapabilirler. İşte aya gidebilirler. Güneş sisteminden çıkabilirler. Bilmiyorum. Böyle şeyler düşünüyorum. Bunun tabii bizim tarafımızdaki perspektifi yapay zeka ...nereye kadar, e, faydalı nereye kadar e, zararlı olabileceği ile ilgili. Eğer bence e, bir bilinç e, durumu, bilinç oluşumu oluşmayacaksa, bunun tabii bir garantisi yok. Kendi kendinden e, haberdar olan, farkındalık sahibi, işte e, çevresiyle kendi arasındaki iletişimi sorgulayacak... ...yani etkileşimi ve ilişkiyi sorgulayacak bir yapay zeka çıkmayacaksa... Ki bence çıkması da şart değil, bunun öncesinde, o aşamaya gelene kadar Evet, problemi attığın zaman, sorduğun zaman işte o problemi çözebilecek bir sürü şeyi aynı zamanda multi-tasking edecek Farklı farklı perspektiflerden değerlendirip optimum çözümü sunabilecek Ve arayüz belki bizim sevdiğimiz işte <gülüyor> Man'deki Jarvis gibi ya da işte e, Knight Rider'daki kit gibi e, insansı bir arayüz olabilir. bu O arayüzün ya da o yapay zekanın bir bilinç sahibi olduğu anlamına gelmiyor tabii. E, bu yapay zekanın varlığı bence kaçınılmaz. E, destekleyici bir faktör olur. Ama biz insanlar olarak e, bu yapay zekanın bu aşırı insansı simülatif e, tutumuna, durumuna karşı bir bir tepki oluşturma ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Yani yapay zekaya aşık olup evlenmek isteyenler olabilir. Tabi bunun teknolojik uygulaması hani, sonsuz yerde uygulanabilir. Yani hangimiz istemedik ki biz e, istediğimiz sesle, istediğimiz şekilde tepki veren bir o, otomatik sekre sekreterimiz ya da bir, bir partnerimiz olmasın. İşte Cortana'nın <gülüyor> Siri'nin, işte eee hani yapmaya çalıştığı, Alexa'nın, Amazon'un Alexa'sının yapmaya çalıştığı hani insansı yüzle pratik çözümlere e, erişim sağlamak işte. Diyorsun Portağına şu, bugün işte e, yağmur yağacak mı? Yağacak, yağmayacak. işte e, ne bileyim, buradan işe en kısa yolda en kısa zamanda nasıl gidebilirim gibi pratik çözümlerden e, bunun bir tık ilerisi e, Atıyorum daha fazla veri gerektiren e, işte e, veri optimizasyonu, data mining e, vesaire konularda da yardımcı olabilir. Atıyorum bir web sitesi tasarımı yapıyorsunuzdur, işte soruyorsunuz e, benim bu e, içeriği en iyi şekilde, en çok, en fazla tıklanacak şekilde konumlandırmam için ne yapmam gerekir? E, Kortanıdır, Alexa'dır, işte Siri'dir. Ee, sizin işte kişisel yardımcınız kimse, siz için e, şu ana kadar ki bütün işte web sitesi hit maplerini e, karşılaştırıp, özellikle hedef kitlerinizin e, alışkanlıklarını işte filtreleyip e, işte ona göre bir tasarım bile ortaya çıkartabilir hale gelir. Çünkü bazı şeyler var ki biz birazcık daha soft yani. E, tam olarak keskin hatlarla bu budur bu değildir demesek de genel trendlerle e, saflayabileceğiniz şeyler var. Atıyorum işte web sitesi işte yukarıdaki sol köşeden işte e, ne bileyim t şeklinde ön, önce üst var ondan sonra ortadan aşağı iz, okunur gibi bir analiz var. Mesela sizin kişisel alışkanlığınız öyle olmayabilir ama genel trend budur gibi. Ya da e, işte renk paletlerinin kullanımı olsun yani bizim daha sanatsal olarak algıladığınız, daha içgüdüsel olarak algıladığınız şeylere yapay zeka daha e, somut, ölçülebilir ve e, hesaplanabilir bir template'e dönüştürebilir gibi geliyor. Hani bu konuyu yani, yani bu konuları düşünmeyi seviyorum. Mesela işte bilinç sahibi ve etik değerlere sahip olacak mı? Yani olacaksa biz insanlar olarak bu etik spektrumun neresinde yer alacağız? İşte bizim hayvanlara, çevreye işte verdiğimiz değerle benzer bir değer olacak. Bilmiyorum. Bunları e, düşünmeyi seviyorum. E, eğer siz de seviyorsanız böyle şeyleri düşünmek, e, işte konuşmak bilmiyorum. Belki sizin yalnız olmadığınızı e, hatırlatmak e, istemiş de olabilirim. Neyse böyle bir e, geve, e, saçma gevelemeden sonra ufak ufak e, podcast'i bitireyim. Hani aklıma geldikçe işte bunları sizinle. Sırf kişisel e, terapi e, amacıma hizmet etse bile e, hani ortaya koymak, belki de işte böyle bir konuşma, tartışma devam ettirmek isterseniz Facebook grubumuzda ya da ne bileyim web sitemizde <gülüyor> bir iki satır yazı bırakmayı tercih edebilirsiniz. E, başta dediğimiz gibi podcastlerimiz serimiz iTunes'da, TuneIn'de, web sitemizde, ya da Android cihaz kullanıyorsanız Android'in bir sürü güzel podcast uygulamaları var. İşte benim kullandığım podcast elik gibi. Eğer böyle bir uygulama kullanıyorsanız bizim podcast RSS feed'imizi uygulamayı kopyalayıp yapıştırarak güncel kalabilirsiniz. <gülüyor> Onun dışında Geekstra sitemizi takip etmeye devam edin. Facebook'da varız, Twitter'da varız. Biraz daha Eski kafa olduğumuz için daha modern, daha hip, genç e, sosyal medya e, araçlarına geçiş yapmadık. E, ama varız da. sağda solda. Takip edin. Facebook'ta grubumuz da var. Bekleriz. Geekstra.com